Mutlu akşamlar sevgili seyirciler bir Habertürk Özel programıyla yine huzurlarınızdayız Habertürk Özel'de konuğum yine Cübbeli Ahmet Hoca Cübbeli Ahmet hocayla ile bu akşam muhtemel ki ucu hayli açık bir programda sorularınızı şu ana kadar yönelttiğiniz soruları daha önceki programlarda kalan soruları sorup cevaplarını almaya devam edeceğiz bir hatırlatma. Bazen eleştirileriniz oluyor. Biz Cübbeli Ahmet Hoca'nın birikimine uygun sorularla gitmek istiyoruz. Daha çok bilgi amaçlı, daha çok insanların dini konularda merak ettiği, günlük yaşamlarına merak ettiği sorularla gitmek istiyoruz. Dolayısıyla yönlendirdiğiniz ve yönlendireceğiniz sorularda yine bu ünvana, yine bu birikime, bu tecrübeye göre olursa Mutlaka ileteceğimizi, yönlendireceğimizi hatırlatalım ve hemen konuğumuza Cübbeli Ahmet Hoca'ya hoş geldiniz diyelim hoş bulduk da şimdi bu özellikten çıktı <gülüyor> baya yakın aralarla ee, şey oluyoruz artık adına bir özel bir hocam, şey bulun onu o, bunun adına bir şey artık <gülüyor> Öpveri özel bulalım bir, bir şey. şey yapın ona bir ikincisi de siz tabi dediğiniz gibi hareket ediyorsunuz da ben akrep demiş huyumdur sokarım demiş ben duramıyorum illeme gibi ettiği amacıyla bir şeyler söylüyorum tabi siz ne diyorsunuz hep isim ver verelim burada olanları e, siz, yani de, siz doğru gibi. söylüyorsunuz yani sizin bizi bu usta yönlendirmeniz yok Allah şahit size ee, siz hep e, Orta gidilsin bir bilgi paylaşımı ile faydalanma artsın diye, diye gayret makinesi. ediyorsunuz. Ben buna şahidim. Ama benim de eskiye göre biraz şeyim, bu yumuşamıştır belki evet. ama bilmiyorum. <gülüyor> bu da yumuşağı buysa diyorsunuz belki şeyi. Ama benim de doğallığım, hasbiliğim yani içimden gelenin ağzımdan gelme, gelmesi, çıkması. Belki de bu şeyin farkı o. Yani... E, milletin e, talep etmesinin, halkın sevmesinin, ilgisinin alakasının farkı da o. Biraz hesaplı hareket edemiyorum. Yani önceden Zaten... hesap edemiyorum. Şunu konuşayım dediğim zaman o tutmuyor. Aha. İlla akışına bırakıp artık Allah ne verdiyse gidildiğinde bir bereket hasıl oluyor. Bakın, Ama, bugün de öyle yapacağız hocam. Öyle sorular, yaparsak bereket sorular olur sorular ancak arada... şeye, e, izleyenlerimize rica edelim yine. E, biz Allah razı olsun bir e, meclis kurduk. Meclis oturum demektir. Aha. Bir oturum kurduk burada. Ee, Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden e, bildiklerimizden anlatmaya çalışacağız. E, dünyadan ziyade ahiretle alakalı ama bu dünyadan ahirete nasıl hazırlanacağımızla alakalı konular oluyor. Bundan dolayı e, hep herkese rica edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadis-i şerifiyle anni ve ayeten. bir ayet olsun bir hadis-i şerif olsun benden ulaştırın. Şimdi o makam e, aramızda değil şu anda o makam sahibi bize gelip vaaz edemiyor ama bize emretmiş nasiyet bırakmış ki siz benim ümmetlerim benden taraf ulaştırın Biz de buradan kim bilir kaç ayet ve kaç hadis-i şerif nasip ise e, okumak niyetindeyiz hı hı. E, duruma göre akışa göre o Hangilerini okuyacağımızı da bilmeyebiliriz şu an. Ama bu kadar ayet ve hadis-i hep o risalet sahibinin sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği ilimlerdir. Bizden bir şey yok. Bir şey yok Çok takdire şu an belki bunu takdir etmek bana düşmez ama e, hocamıza mesela gelmeden önce veya buraya geldiğinde bazı soruları size yöneltiyorum hemen. E, telefona sarılıyorsunuz, bilgi alıyorsunuz e, Fetvanları da Çünkü bazı füfi meseleler olursa bu çok hoşa e, Ben canlı yayında da bilmediğim bir şey olsa Bilmedim demekten çekinmem Evet peki başlayalım mı hocam Evet, evet ama ne tebliğ edelim Resulullah Efendimizin benden taraf ulaştırın emrine e, Muhatap olan bütün ümmettir Sade ben değilim hı hı. O halde bu dersteki Bu ilmi bir derstir Diğer e, şeylere bizi tercih etsinler hı hı. Efendim filmlere, dizilere Veyahut da efendim her türlü konuşan sövüp sayan insanlara karşı bizi tercih etsinler bir ikincisi herkesi haberdar etsinler sonra üzülenler var tabi cuma trafiğinde kalanlar var radyoda var değil mi haber Türk radyoda 94 İstanbul'dan ve Türkiye'nin değişik yerlerinden dinleyebilirler dinleyebilirler Ama onun 10. için İstanbul'daki trafikte bekleyenler, bekleyenler an, olabilir yani bir olalım. telefon bir mesajla bile hı hı. bir insanı buraya yönlendirip tevcih edip ondan sonra o insanın yüzlerce 3 saat kadar burada bir ayet, hadis okunacak diyelim hı hı. E, bu kadar ilimden istifade etmesine vesile olursa aynı bu konuşmayı ona o yapmış gibidir <gülüyor> hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir iyiliği emredin kötülükten nehyedin e şimdi benim o ilmim yok diyorsan burada bizim ilmimiz olduğunu iddia etmiyoruz ama bildiklerimizi paylaşacaksak sen de insanları burayı dinleyin Allah rızası için bakın ilim var Dediğin anda bütün istifadeler o adam orada bir haramı bıraktıysa namaza mı başladı örtündü vesaire neyse İslam'ın bir emrini yerine getirdi veya bir yasağını terk etti. Bilmiyordu öğrendi veya biliyordu etkilendi. Bu noktada bütün sevap ona yazılır. O aracı olan delalet edene yazılır. Onun için hakikaten e, çok rica ediyoruz Allah rızası için birbirlerini haberdar etsinler. Ve ad-i kerime ve hadis-i şeriflerin okunduğu mecliste nur yağar. Bir ayet dinleyene nur olur. Ee, Hadis-i şerif, Allah'ın kitabından bir ayet duysa, ki metinleri de onun için okuyorum. Meal Kur'an değildir. Onun için Arapçayı da okuyoruz. Hı hı. Hani Arapçayı okuma diyenler olabilir. Ama ayeti dinlemesinde bile kalbine, kabrine, e, sırat, mizan, cennet hep nur olur. Kıyamet günü ona Cennette bir derece olur ki mabeyne dereceyken mavi semaviler. derece arası gökle yer arası kadar. E şimdi 13'ün e, bu kadar ayet dinleniyor, hadis-i şerif dinleniyor. E, hem ilim meclisi oluyor. E, bu itibarla eee burada iyi niyetle Allah rızası evet. için birbirini teşvik etmelerini rica ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Seyircilerimize sorularını bize arkadaşlarım şimdi Twitter'daki tagı Cübbeli Ahmet Hoca'ya sorun tagını verecekler. Bu şekilde sorularınızı bize yöneltebilirsiniz Twitter adresinden e, mail olarak da yine bize gönderebilirsiniz. Bütün bu göndereceğiniz yolla yöntemlerle emin olun sorularınız bize bir biçimde ulaşmaktadır, ulaşacaktır. Biz de vaktimiz, süremiz el verdiği müddetçe de ee, hocamızın anlattıklarından ben fırsat bulup araya girebilirsem eğer bu sorularımızı hocam. Yok olacak. yok seni boğmayacağım. <gülüyor> ben biraz da seni <gülüyor> konuşturacağım ağzım kuruyor zaten hararetin var. <gülüyor> şimdi hocam e, ben soruyu soracağım ama soruyu sormadan önce e, onu bir dinleyelim, bir izleyelim. Arkadaşlarım getirsin şimdi ekranlarınıza. E, soruyu onun üstünden soracağım. Hocam geçtiğimiz günlerde sosyal medyayla alakalı yine bizi hem düşündüren hem... Kırıp geçiren bir açıklaması vardı, o açıklamaya bir göz atalım, sonra onu konuşalım. Hani geçen ziyaret ettim, attım Facebook'ta, gördünüz mü resimleri? Niye atıyorum onları? İstanbul'da buralar var. Siz nasıl atıyorsunuz lokantada yerken, çekmiş kebabı, atıyor ona. Ne o? Instagram, Instagram. Atmış ona, o da ona bakıyor. Vay anasını nasıl götürüyor bu duya? Ama ne ayıp şeyler be. Ne yüzsüzlükler be. İnsan yediğinin resmini çekip öbürüne gönderim. mi? La havle ve la kuvvete. İlla billah ben böyle bir şeyler şaşırıyorum ya. Kaç senede nasıl değişti bu memleket yani. Yaşanacak halden çıktık ya. Ya yediğin resmi resmini çekip aa bizim sofra. Orada onun gözü olsa yediğinden maraz olur. Hasta olursun. Hasta olursun. Ahmet Efendi Hoca Efendi vardı Allah rahmet eylesin. Mekke'de vefat etti. Efendi Hazretleri defnetti mübarek. Bursa'da Yusuf Hoca Efendi'nin babasıdır. Mübarek salih mübarek. Ya hiçbir ekmeği fırında görünen bir ekmeği almış yememiş hayatında ya. Gidiyor fırıncıdan ne işte ta oradan çıkarken adam şeyde hemen poşete soruyor falan göstermeden gidiyor. Hiçbir vitrinde gördüğü şeyi almazdı. Çünkü 40 kişi görmüş onu ya. Yiyen var yemeyen var bilmem ne işte ne bileyim ona bakarsan manavda sermişler her yerde teşhir sermişler e şimdi onu gören var yiyemeyen var edemeyen var sonra sen onu yiyorsun Allah Allah çok fena bu şekerim çıktı tansiyonum fırladı bu neydi ya bugün çok ağrım var ya bu yediklerin illet maraz oluyor İslam'ın edebine uymuyor ben niye gittim kabir ziyaretine ya bu hoca efendi de sen hiç yemek yemiyor musun e ben sana yediğim yemeğin resmini mi atacağım Yiyorum, çorbayı çok severim. Sıralı çorbaya dayanıyorum zaten. Ne yiyeceğim daha? Atma deve mi yiyeceğim ya? Çok kızmışsınız hocam. Yok kızmadım da bu şeylere çok üzülüyorum. Bu sofra yapıyorlar. İşte doğum günü ben misafir gelecek, şudur udur. Millet daha görmeden gelmeden, ve sofrayı çekiyorlar. Az sonra bunu yiyeceğim falan. Ya sonra bunu yiyeceğim. İşte bunları hazırladım misafirime. Yani bu yemek şeyinin görünmesi Biraz şey bir hassas bir konu. Ama aynı aynı şekilde ki mesela sokakta yürürsen dönen tavuklar var işte. bunlar e, e, ya ya. Onlar sık yani Çok bazı ha. alimler salih kullar veliler. Bunlara biz haram demiyoruz. Mekruh da de, demiyoruz da. Şimdi siliyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Eleştiriyorum. Mesela bir hadis-i şerif var. Bilmiyorum. Bunu bana çocukken biri okurdu. Belki de ben ondan bir şeker hastası olduğumu da hamledebiliyorum. Nedir o? diyor ki menek ve diyor Aynen yan zoruyla bücilye bir dahailla devahu e, Kim diyor iki göz sahibinin iki göz sahibi diyor mesela bir insan da demiyor Bilmiyorum o da belki bir manası var şey ister. Kim diyor iki göz sahibinin baktığı yerde yerse yani demek ki ona ikram etmeden manası vardır çünkü öbür türlü ona da verirse niye iyi yemesin yani e, baktığı yerde yerse yani demek ki o da ona bir gıptayla bakar veya imrenir de yiyemezse de e, tabii şerh ister. Göz hakkı da burada. Göz hakkı lafı çıkabilir. Ya. Öyle bir derde mütella olur ki derdin devası olmaz diyor. Şimdi ben de şeker hastası oldum. Ama çok çocukken ya, yani genç oldum da Rize'de tabii köyde okuyorduk pazarın Tütüncüler Köyü'nde e, o zaman iğreti bir, bir bakkal var e, Kur'an kursunda ee, yemek çeşitli falan yok öyle. Şimdi kurslarda da çok var. O zaman çok şeydi o mahrumiyetler var efendim. E e yemek az falan. Belki de yemek yetecek kadar var ama çeşitli koflet tipi şeyler. de çocukluk varsa. Ben de ya, şeyi çünkü. çok seviyorum. İşte bu çocukluk onlardan sebep şeker oldum belki. Allah alem. Sebepler aleminde De hmm. Bakkaldan alıyorum. E param da var diyor ya, ya babam da zengin falan diye para gönderiyor. Öbürüdeki fakir çocuklar var. Alıp da yiyor muydum, ediyor muydum, bakan oluyor muydum fakat bir talebe vardı, onu hatırlarım hala, o bana bu hadise okurdu. İki göz sahibi bakarken yerse öyle bir derde düşer ki devası yoktur falan. Siz de veriyor muydunuz? Zaten? Ya veriyor muydum, Ben illaki veriyorumdur da belki çok vermiyor muyumdur. Biraz çocukluk şeyi de var, ben 12-13 yaşlarımda gittim Rize'ye yani hepten de çok şey, akıllı bir durumda da değildim. Şimdi de çok akıllı sayılman da şimdi paylaşımcılık tarafım arttı. Böyle yemek şu bu mesela e, kardeşlerim de der sevdiğin bir şey varsa kendin doyana kadar ayırırdın. Böyle bir huylar iyi bir huylar değil pahalıya patladı bize. <gülüyor> şimdi mesela öyle kaçırmadım. diyorlar. Ben şey çok... kaçırdım. Kendin doyana kadar ne yaparsın? Yani kendin ondan doyana kadar mesela vermezdin, ikram etmezdin. Hmm. Gibi bir çocukluk mesela. Şimdi efendim e, cimrilik şeyde bir 15-20 seneye kadar bir cimrili kuyumun olduğunu anlıyorum. Yani mesela vereceğim edeceğim. Ben de hep baba eline bakmışım. Oradan şu böyle kendim işim, ticaretim çok zengin bir durumda değildim. E onun için hatta mesela Boğaz Köprüsü'nden geçiyoruz da cebimden para çıkarttım da köprüye para vereceğim. Köprü parasını. Mahmut Efendi Hazretleri de yanındayım. Koy cebine paranı dedi. Ben de dedim efendim var param köprüyü ben ödeyeyim falan. Dedi ki fazla para harcama. Harcarsan baban der ki gel işe çalış o zaman çok masraf yapıyorsun der onun için param varsa sakla köprünün parasını veren var dedi bana diye. E şimdi yani evet. ilimle uğraşıyoruz ya dünya işine ihtiyacın olup da para çok masraf edersen baban da der ki gel işe çalış şimdi bundan mıdır nedendir bilmiyorum sonra bir zat bana o da vefat etti Allah'a emanet meczup bir zattı o bana bu vermeyi öğretti İlla efendim Zuhrat var başına bir bela gelecek ver bir kurban keseceğiz Efendim şuna dağıtacağız şu fakire bu fakir 15 sene ama yani öyle bir adam ki hapishaneye geliyor ziyarete. Diyor ki şu kadar inek keseceğiz şurada dağıtacağız fakirlere. Ya ben hapishanedeyim kime? Ben vereceğim ki para yok. Bilmem ne kendim ki inek kesilecek ahale gelmişim bana adam duaya inek kesmesi Yok diyor sen diyor kurtulman için mesela bu şey 2002'lerde. O öldü zaten. Böyle bir şey en son ölmeden geldi bana dedi ki ben sana imtihandım dedi. Sen imtihanı kazandın dedi, fakat taş olsa çatlar, ben de sana çok musallat oldum dedi. Hakikaten ondan sonra bendeki bu şey, verince azalıyor şeyi tatbikatla çöktü. Yani? Cüzdanım da boş kalmadı. Bazen birkaç bin liralık bir borç ödüyoruz fakirin şunun bunun, dulun yetimin. Binlerce aileye yardım, Ramazanlarda biraz. Ama ben milletten de toplamıyorum, bir camda kendi imkanlarım da yetmeyecek hale geldi. Ver Allah verecek ver Allah verecek bir şey de diyemiyorum çünkü diyor ki rüyada gördüm şunu gördüm bela gelecek başına bela dedim bir de korkarım çok. Böyle hani kefaret olsun sadakamız olsun falan falan ama beni çözdü yani şifremi çözdü ama ölmeden de itiraf etti bana tabi onunla ilgili çok hatıram var. Dedi ki ben sana imtihandım sen bunu kazandın dedi gitti ama ben oradan ne kaldı bana baktım şimdi cebimde bin lira var orada da hakikaten muhtaç bir durum var ben bin lirayı verebiliyorum yani o anda o muhtaç hakikaten muhtaç olduğuna kanaat gelecek Verim. E o anda da para ihtiyacım olur mu bir gün iki gün sonra gelecek param yok o arada ihtiyaç olsa ne olur çoluk çocuk bunu düşünmemeye başladım ama hiç de cüzdanımda boş kalmadı efendim imkanlarım da tamam darlık olabilir ama muhtaç olmadı siz verdikçe Do dolu şimdi efendim istediğin kadar hoca ol İstediğin kadar müfessür ol. Tamam mı? Tatbikata iş geldi mi... E, cepte akrep var meselesine gelir. Ha, ben bu ayetleri okumuyor muydum? Ne verirseniz o yerini dolduracak. Millete... en Adem. O ayet bu hadisi kutsi. Ey Ademoğlu... En Sen ver ben de sana vereceğim. Sen Allah'a güvenmiyor musun? Yahudi bir patrona Ermeninin yanında çalışıyorsun. İcabında tamam çalışmak caizdir. O da sana diyor maaşını vereceğim. Sen de çalışıyorsun. Neden? Ona güveniyorsun. Adam da veriyor. Bazı onlar daha çok hak hukuku veriyat edebilir. Şimdi hal böyle olunca sen insana güveniyorsun da bir ay para almadan çalışıyorsun. Ay sonunda kim girdiğin zaman ilk gün ücret verir. Böyle diyerek vaaz veriyordunuz ama vermiyor e, muydunuz? Ya vermiyorum demiyorum ama bir korku. Yani şeytan yaydükümül fakra. Şeytan sizi fakirlikle tehdit eder diyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani verme fakir olacaksın. En zengine de bu tehdit yapıyor. Yani bu bir his. Bazı bu cimrilik façirin değil, zaten cimrilik mefhumu etseri zenginlerle alakalı bir mefhumu. Onun tükeneceğinden değil, şeytan ona o hissi veriyor. Ve muruk bil fahşâ. Sizi, size fuhuşu emrediyor. Buradaki fuhuş müstehcen iş değil. Buradaki fuhuş bütün tefsirlerde, fuhuş zaten çirkin iş, cimriliği emrediyor. Hı hı. Verme, onlar efendim çalışsın kazansınlar, millete mi yedireceksin, yarın sen muhtaç olursan ne olacak? Böyle cimrilikler hakkında e, bir şey ne anladım. hikayeler vardır bizi, yani. Bizi izleyip varlıklı insanlar şunu da diyor olabilir ya. Biz onu kazanıncaya kadar ama ne çektik. Dolayısıyla bunun doğa sonucu biraz yani cimrilik Ne çektin ama ve fiyen valihim hakkun malum lissâil vel mahrum diyor Kur'an. Zenginlerin mallarında belirli hak var. Sen onu ne çektin ama Mevla da buyuruyor ki ben bir şey çekmedim. Ben ol dedim mi oluyor ama ben yarattım diyor. Hmm. Ben verdim sana malum hak var isteyene. isteyene diyor bile dilenci demek. At üstüyle isteyene verin, at üstünde de gelse. Çünkü neden? At üstünde geldiği zaman atta adam ağdır. Bu adam niye benden istiyor diyebilirsin. Bazı kere kılında kıyafetine bakarsın, ah, amma da kelli felli adam bir telif bir para istiyor ya. Belki yolda çaldırmıştır. Zaten zekatın sekiz tane masarifi var. O eskiden böyle kredi kartıyla mesajla bilmediğim para oradan oraya gitmiyor ki. Hadis-i şerif, isteyene verin, at üstünde de olsa. Ne demek? Kur'an-ı Kerim'de inlemez sadakatülül fukarayül mesakil sekiz masrif sayıyor. Zekatlar kime verilir? Fakir miskin birbirinden farklı tarifi var. Bir tanesi ne diyor? Vebnissebil yolda kalmışa. Velev ki memleketinde zengin de olsa. Ama hocam bugün öyle bir şey ki artık. Ama bugün de olabiliyor bu işte. Olabiliyor da Mesela benim, ben hacda kaç kere karşılaşacağım? Yani adam çaldırdı. 2000 dolar 3000 euro neyse parayla gelmiş adam zaten atça gelmiş gurbet elde şimdi İstanbul'da yoluzu kesiyor ben ben yolunu Hayır İstanbul'da kaldım, yolda keserdi de sen de tanıyamayabilirsin nereden geldi? Adam dünyanın bir ucundan buraya düşmüş olabilir gelmiş olabilir burada kalmış olabilir otelden çaldırdı gitti. Yani isteyene verin alt üstünde de olsa ne kadar verin. Bizim efendi Hazretlerinin güzel bir tespiti var. Şüpheleniyorsan az ver. Şüphelenmiyorsan <gülüyor> çok ver. ver. Şimdi Hacı Bilal vardı rahmetli oldu. Ne yapardı? Adam adam gelirdi. Falan i̇şte memlekete gideceğim param yok. Ee, bilet parası. Bu çok meşhur bir yaygın bir istek, talep usulüdür. O da mübarek adam gel seni kara götüreyim. Götürür onu kara bilet alacak ki gidiyor musun gitmiyor musun? Para vermez ona. Niçin onu bahane ediyor da para yiyecek? Bizim mübarek Muhammed Efendi Hazretleri de kızardı ona. Ya verdi. Efendi vereceksen az bir şey ver gitsin. Adamı ne karaca götürüyorsun <gülüyor> başına? <gülüyor> Şimdi e, demek ki... Bir dakika şu hadisi şerife o zaman ne diyeceksiniz? Hem de ayetin sebebi nüzulün teşkil ediyor. Birisi geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istedi. Hiçbir şey bulamadı. Zırhını verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Para ediyor diyor. Zırhını verdi. Zırh harpte lazım ama ne yapsın? Dedi ki al git. Adam gitti. Sattı pazarda. Geldi bir daha istiyor. Onu paraya çevirdi. Bir daha bir şey. Istiyor. O arada Hazreti Ali efendimiz zırhı gördü. Resulullah efendimiz zırhı olduğunu tanıdı. Gitti aldı kendi parasıyla geri getirdi Efendimiz yine o zırhı adam tekrar geldi e ne yapacak yine aynı zırhı verdi biz olsak zaten ikinci de suratına patlatırız Kesin mevzuyu da ya. sen sahtekara bak bir daha gelmiş falan bak ikinci de ahlak ya Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ahlakından konuşuyoruz hulukul Kur'an ahlakı Kur'an idi bak bakalım bizim ahlakımıza hiç uyuyor mu İkinci de ver, Yine pazara gitti. Yine sattı. Yine sahabeden bir zat gördü. Hazreti Ali Mükerrer olabilir veya başka bir. Tanıdı veya aldı. Yine getirdi. Üçüncü de yine gelince adam isteme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bağırıp çağırmazdı da Esailül ente em tacirun dedi. Kusura bakmadan dilenci misin? tüccar mısın dedi. Bunu de, dedi. Yine de Allah alem verdi. Ne geldi? Hepimizin bildiği Vadduha suresinde Ve emmessâileh selatena. Feme yetim fe la takar. Yetim babası ölmüş ama yetim buluğrene kadardır. La yutme vadel hulmi. Bulerdikten sonra yetimlik kalmaz. Yani adam gelmiş 50 yaşına ben yetimim bana iyi bakın bilmem ne. <gülüyor> ne yetimsin herkes o zaman 80 yaşına yetim. O değil. Ama yetimi kahretme. Yani yetime kötü konuşma, kovma, beğenme saile çünkü diyor ki vecedeki yetim en elecedeki yetim en Allah seni yetim bulmadı mı? Sen de baban ölmüştü. Seni e, amcanı Ebu Talip'le efenin barındırmadı mı amcanın yanında seni? E, yetiştirmedi mi? Yani ha üç, onu, üç defa vermesine rağmen mi geliyor bu? Ha, ayet? bu ayet diyor ama burada yetimi kovma ve <Sessizlik> en ile felaten her isteyeni kovma. isteyeni kovma. E, bu adam iki kere bu ayetin iniş sebebinde tefsirlerde bu geçiyor. Bu adam iki kere aynı şeyi aldı sattı geldi geri ya. Yani şöyle bir e, İslam tümü ahlak ya. Hele bu istemek öyle bir şey ki yüz dökmek demektir. Kolay kolay bir adam yüzünün suyunu dökemek. Ama meslek edinmiş. Efendim işte görüyoruz ya şimdi belediyeciler falan topluyorlar ki de bir bacağı yok diyorsun. Bir de bütün bacak çıkıyor. Oradan nasıl da o bacağı oraya sokabiliyorlar tabii. E yani böyle şeylerde olmuyor değil. Fakat sen iyi niyetle verdin. Şimdi ne diyor şüpheleniyorsan az ver. Hatta efendim bu ne öğretiyor bir de? infakta istikamet yani her şeyde orta gitmek. İnfak bu arada yardımlaşmak. Ha harcama yapmak yardım edin. Vellediineyde benim dostlarım e, bir harcama yaptıkları zaman yani yardım diyelim buna. çok verip de kendilerini muhtaç duruma düşürmezler. çok da kısıp da hep de muhtacı daha efendim işini görmeyecek şekilde bırakmazlar. Ve kane beyne de kavama ikisinin o arasında onların yardımı orta olur. Çoluk çocuğu da muhtaç bırakacak şekilde hepsini vakıf yap, miras yap, arkadan çoluk çocuğun dilenci olsun buna müsaade etmiyor. Orta yolu tavsiye. O orta yolu tavsiye ediyor. <gülüyor> evet. Ama mesela ne buyuruyor? E, e, Efendimiz e sallallahu aleyhi ve sellem ve la tecehalliyedeki <Sessizlik> Sakın elini boynuna bağlı gibi cimrilik yapma. Yani açamıyorsun. ve la tefsû ta'kullel bastı. İsra suresi. ...hepten de tam açıp da ne gelirse gitmesin. ...sonra pişman olursun, kendini kınarsın, çoluk çocuk bir şey ister... ...onlara veremezsin, bu dengeyi koru. Ama mesela bir şeyin yok. Adam da gelmiş bir şey istiyor, sen de bir şey yok. ...eğer dilenciden, fakirden yüz çevirecek olursan... ...yani bir şey veremeyecek durumdasın. ...Rabbinden de bir rızık bekliyorsun ki bir gelirin gelecek... Ee, paran gelecek, bir eşyan gelecek. Ama şu anda yok. Şakulleum kavlen meşura. Sen ona destek de ki şu anda bir şeyim yok ama şu gün gelirsen bir şey sana ayırabilirim diye bir de gün ver, saat ver, hoş konuş. O da yok. Güler yüz. Ne diyor? La tahkırun bi Bu da Buhari'dir. Sakın bir iyiliği hakır görme. Ve lem için talik. Felen ki Müslüman kardeşine Güleç bir yüzle kavuşman bile bir maruftur, bir sadakadır, bir iyiliktir. Bundan ne olur deme. Bir araya gireyim. Çok güzel. En nihayetinde <gülüyor> İslam ahlakına bak nasıl geldik. Tamam. Buradan zaten. Yani şunu diyorum Dilenciye şey. vermeyeceksen bile tamam. ha, kış, kış yap yapma. Tamam, Hayvana mi? bile yapma. Affedersin ben hiçbir kelbe, köpeğe hayatımda hiçbir kelbe, köpeğe kış hiç yapmam. Tazim yani saygı derken şimdi efendim ne bileyim Geçen biri birine diyor ki eşek senden daha masum diyor da lafı beğenmedim. Çünkü eşek hepimizden masum. <gülüyor> lafı beğenmedim. O da ona başka noktadan cevap veriyor. O da meşhur o da meşhur. <gülüyor> Meşahir adamlar. <gülüyor> Şimdi e, eşek hepimizden masum. bir. iki Hayvan da bile bırak insanı. Ya bu insan. Leket halakna l-insane fi ahseni takrim. Biz insanı en güzel kıvamda yarat. Ve kerram karramna beni Adem. O tin sürecinde bu İsra suresinde biz Adem oğullarını mükerrem yarattık. Hani evet. meşhur eşrefi mahluk diye bütün edebiyatçılar konuşuyor. Evet. En şerefli yarattık. Şimdi bu insan yüz dökmüş. İş diyor vermesen de hakaret etmeye hakkın yok. Bağırmaya çağırmaya suratına hakaret etmeye hakkın yok. Buyur hocam bir, bir yere gireyim. Ha şimdi. ne yapacaksın bu... güler yüzle dersin ki teşekkür ederim. Veremem tamam. vermiyorum tamam. ama bağırıp çağırmayacaksın. Hele zaten. ki hayvan meselesinde geldiğimizde Hocam başka konulara girelim. Konu da, konu da evet, konu da bu anlattıklarınız çok güzel. Eminim bizi kameralı, e, ekran başında izleyenler de ana kadar hoş bundan sonra ben de karşılaşırsam böyle yapın diyorlar ama yatıyoruz kalkıyoruz sonra gündelik hayatın gerçeği e bakıyor, bakıyor şimdi kendinden isteyen belli yani bu profesyonel dilenci e yol kenarında çeviriyor verme meselesinde bu dediklerinizin hepsi unutulup gidiyor demek istediğim şu İşte ben ne diyorum sana bu tatbikatta kadar, bu ayet abisler he, ya bu, ben demin onu anlatıyorum anlatırken sana anlatırken güzel ama bunu yaşamaya gelince bu zorlanmanın arasında bir sırrınız var mı bir tavsiyeniz var mı bu güzel ya tavsiyem şu senin durumun müsait değilse güler yüz sadakadır tebessüm et geç durumun müsaitse ne olur yani bir liradan iki liradan şüphelendiğine az ver şüphelenmediğine Aslında durumuna ben, göre çok ver. Bu, bu güzel bir yöntem. Şimdi güzel bir yöntem yani e, ayet, hadisler, lan, ayet yani. hadisler bunu derken ben aksine bir şey iddia edemem. İhtiasa demem ki şimdi. Gördüğüm harfı hadislerde e, ver diyor. Ha dilenci sahtekarsa. Şimdi bu sahtekarlığını senin tespit ya değilse o zaman aç bacağını da kontrol edeyim. Kırık mı çıkık mı gel bir bakayım bir zorlayayım bakayım bağırıyor musun falan. E şimdi biz acil servis değiliz ki hastane gibi bilmem ne adamı kontrol edeceğiz orasını burasını. Tamam. Buralara... Yani onun için söylüyorum. Hı. Biz buralara nereden geldik? Instagram'da, Facebook'ta, sosyal medyada yiyeceğinizi, içeceğinizin fotoğrafını paylaşmayın değil mi hüküm? Yani nereden geldiğimizi ben unuttum. Buraya. Şunu diyorum. Günah değil, haram değil ama iyi bir şey değil diyorsunuz. Şimdi o paylaştığın kişilerin yanında bunu alamayan, yiyemeyen birinin rastlaması muhtemel. Neymiş efendim? Ben 40 kişi benim instagramıma üye diyor. Evet. Hepsi de diyor maşallah ensekelle kalın diyor. Onun için bunu yiyemeyen yok ki diyor. Ya tamam da o adam bir ortamda oluyor yanında da biri oluyor onu o da görüyor. Veya ona da gösteriyor. O adam fakir olabilir. Bunun instagram gibi bir yer açık. E başka kişilerin görmesi muhtemel bunu. Ya bu kadar şeffaf bir dünyada fazla bir hassasiyet değil mi? Aşırı bir hassasiyet Aşırı hassasiyet. Ama bir defa yediği şeyin ben örfe adet olarak da konuşayım abes. Yani Nasıl? teşhiri kendi sofranda yediğim bir şeyin başkalarına gösterilmesi teşhiri en azından abes. Kültüre uymuyor bir defa. Hiçbir Hı. kültürde falan görülü, uyacak bir şey değil. Yani bunu vitrine koymakla eşit. Yani Evde yiyeceğin yemeği, vitrine koyuyor, satan adamı vitrine koyması gibi, satış bir nevi yani falan. A, tamam bunu kendi aramızda yapıyoruz, ne var bunda falan. Bazı şey, nefsedetler, sıkıntılar çıkabilir bu madden. Ya yapmasak iyi. Ya yapmasak iyi, ben şahsen örf adete uygun bulmuyorum. Bizde yaşımız çok yok ama memleket öyle değişti ki. Mesela bakın Osmanlı'daki kültür 600 sene belki de aynıdır. Şu 20 sene ile gerisinde kültür değişti. Nasıl yani? E, yani internetin cep telefonlarının vesairenin çıkmasıyla değişti. İşte sürekli iletişimdeyiz hocam. E, ile, ya e, tamam. Sofranı göstermiyorsun ama işte başka bir uygulama var şuradayım e, buraya gittim. E, ya kadın esas mesele nedir? Kadın kafalı falan. kadın. Başım örtülücü koyuyor Instagram'da. Ya sen başın örtülü tamam dışarıda da gezdiğin kıyafettir. Yani dışarıda da gezdiğin bir kıyafeti koyuyorsun oraya gibi düşünüyorsun. Evet. Ondan sonra. Fakat e, tabii başı örtülü bir insan başı açık koymama dikkat ediyor. Evet. Çünkü neden oradan başkasının eşine gösterir? Şudur evet. budur başım açık gözükmeyip. Velakin e, bunlar uygun şeyler değil. Çünkü neden? Yolda şurada burada gelgeç usulüdür. Bu kalıcı bir şeydir. Onun telefonda kalsa devamlı senin yüzüne bakma imkanı var. Bir erkeğin eline geçebilir vesaire. Yoldaki gibi zaruret yok. Hayır bir de zaruret yok. Sen şimdi bakkala gittin, pazara gittin. Bir zaruretin olabilir, bir alışveriş şeyin olabilir. Tamam. Sen bunu sabitleyip, mesela ondan sonra biliyorsunuz telefonların değişme meselesi var. Bu, Doğu Bank'ta. Bozulan telefon veya tamir veya şey. Burada bütün içinde ne var ne yok. Sen diyorsun ki ben kızımla ne oğlumla benim aile fotoğrafım. Tamam ama ondan sonra... Hocam, bir şey daha merak. Vatan caddesinden emniyetten toplarsınız. Hep hayatınız vaktiniz ilme gidiyor, sohbete gidiyor ama bir taraftan da gündelik hayat o kadar hakimsiniz ki. Yani gündelik bank, hayata hiç hakim değiliz. Instagram'a hakimsiniz. Babacım hakim, hakim değilim. Sizsiniz. Ben bak bugün efendim Hayır, bir mesaj bile çekecek. Merak mesaj şey. bile çekemiyorum. Yani bir mesaj çekmeyi bilmiyorum şu anda. Bilgisayar açmayı bilmiyorum. Açamam ya. Yani. Şu bilgisayarı aç bana açamam yani. Ha. O ayrı bir şey ama çok cemaatle içeceğim. Halktan devamlı bilgi akışı var e, ve yaşanan olayların da şimdi herkes keyfini anlatmıyor. Başına bela gelen, sıkıntı gelen, şu olmuş, bu olmamış. Bu sosyallikten oluyor. Sosyallikten oluyor. E, ne kadar uzak dursam e, desem de duramıyorum. Dur, yani durmayı kasten durmak istemiyorum ama. Vaktim yok diye. Zaten belki dursanız doğru değil ya. Yani Siz bir sürü şey anlatılıyor gibi hakim olmanız lazım. Sorulara hakim olmanız lazım. Vereceğiniz cevapta bu donelere Yani telefonla kendi lazım. telefonuna çektiğin bir resim. Sen bunun her yerde paylaşılması uygunsa çek. Evet. Her yere paylaş Yani Yarın haber Türk'ün haberlerinde kendini seyredsen ne var bunda diyeceksen Allah'a göre, insanlara göre çek. Aha. ama a bu niye çıktı e bu niye çıktı diyeceğin şeyi çekme kendi cebimde ya kendi cebimde değil işte Amerika uydudan senin cebine giriyor hı hı. peki yani şu anda bir uydu beslesesi <gülüyor> var ki bir dünya paylaşımı var ki senle özel ilgilenirlerse hı hı. özel ilgilenirlerse senin bir bilgisayar mahremiyetin yok aslında o anlamda hiçbirimizin mahremiyeti yok o zaman mahrem iş yapma yani bilgisayarda ne işin mahremi var Peki az önce dediniz ki oradan bir şey dikkatim çekti. Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır. Doğru mu? Bunun karşılığında bir insanın tipiyle, modeliyle, gözlüğüyle, gözüyle, kulağıyla e, belki yüzüne karşı yapmıyoruz ama ya ne bileyim işte e, güdük diyoruz. E, sırık gibi diyoruz. Onlar gıybet ev. Şey midir bu günah mı? Günah gıybet haram hem de günah yani günah da haram da her haram e, yani günahtır da her günah haram değil. Yani küçük günah var, büyük günah. Ha. Bazı şeylere günah diyoruz ama mesela haram mı dediğin zaman haramda "Öle tequnûne ve tasfûne cinnetuke bil kadibe. Haza halal ve haza haramun li teftirû alallahi Helal haram yetkisi ancak bana aittir. Dillerinizi yalanı alıştırıp da Allah'a karşı yalan uydurasınız diye şu helaldir şu haramdır demeyin. Hmm. Bu ayet-i kerimeden dolayı helal ve haram demekte çok hassas davranmamız gerekiyor ve fıkıhçıların deyimlerinde mesela caiz değil derler bir işe. Ama sen ona zorlasan da haramdır dedirtemezsin. Caiz değiller. Ha sen bana içki dedin mi ben haram diyorum. Faiz dedim mi haram diyorum. Yani belli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşsa haramdır haram diyorum. Bazı meseleler var haram e, diyemiyoruz. Günah olduğuna dair hadis-i şerifler var. Sakınılması emrediliyor. Ama haram de değilse yani diyelim ki e, misalde e, tabii sigaraya haram da demiyoruz. Biz haram diyenler var biz haram diyemeyiz. Mekruh diyoruz mesela efendim ama sen şimdi ona haram diyemezsin. E, haram diyemezsin. Bu gibi bazı mesele yapılmasında günah var. Mekruh işte Allah Teala'nın isteme istemediği bir şey. eğer karaahatı tahrimiye ise yani harama yakın günah ise e, o zaman e, günah diyoruz. Mekruh karaahatı tahrimiye ise yani harama yakın bak harama yakın bir mekruhsa günah diyoruz ama bak yine haram diyemiyoruz. Haram diyemiyoruz. Bazı tenzihiler var. Yani günaha yakın Orada bir sitem işitebilirsin. Sitem işitebilirsin. Yani niye böyle yaptın? E, şeklinde itap diyoruz. Ama e, orada e, günah bile diyemiyoruz. Harama yakınsa ona günah diyoruz. Ama haram diyemiyoruz. O zaman haram diyorsak zaten mekruh demezdik. Evet. Değilmişte böyle tasnifler var. Şimdi cihaz değil. Burada sırık gibi şeyler için şunu diyoruz. Efendim belli bir adamdan bahsetmekle genel hükümden bahsetmek farklıdır. Şimdi ...hikmetli sözlerde bir şeyler var... ...kimse bana basın kız, ...kızarsa da fark etmez... ...küllü kasirin fitnetin demiş... ...bütün kaideler istisnalıdır... ...her kısada fitneli kara... ...ve küllü tavili ve her uzun ahmak olur gibi... ...şimdi bu nedir... ...uzun olur da çok akıllı olur... ...müstesna... ...kısa olur da fitne olmaz... ...hani affedersiniz bir ata tabiri de var hani... ...nerede var bir yere yakın... nokta nokta. ...sen ondan kendini sakın falan... ...orayı biyip yaptık... ...şimdi bunlar... E, ...kelamı kibarda geçiyor... ...yani hadis demiyorum baba... ...büyük zatların... ...feraset ehlinin falan filan... ...hani vücut hatlarından... ...veya şekillerden mana çıkaran insanın... E, ...yaratılış şeklinden... ...insanın karakterini çıkaran... E, ...ilimler var... ...bu yani kişiye özel söylenmediği kişiye için... ...kişiye özel değil... E, ...şey Bunu mi oluyor kişiye özel... mu... ...şimdi bakın efendim... ...her uzun amaktır dedim mi... ...birinin lafını naklettim... ...bunda günah yok... ...ama sen de uzunsun... ünlem koydun mu... Adama ahmak demiş olursun, bu günah. Adam zaten uzun veya kadın zaten uzun. Şimdi ama. sözünüzden alınmaz ama, ama şimdi tamam da şu anda burada bir uzun kısaya dokunacak olsa bu da sıkıntı. Ama şu anda burada öyle bir şey birine dokundurmuyorum lafı. Ha. Bu genel bir kaydedir. Hmm. Şunun gözü şöyle olanın nazarı çok değer. E renkli gözü. <gülüyor> e tamam adam ne yaptı? Gözünü kendi mi yarattı canım yani rengini? Hmm. E şimdilik bu günah olmaz bunu dediğin zaman da. Hmm. Ya, amma velakin sen orada öyle biri varken dediğin zaman o adam orada teşhir etmiş olursun adamı veya kadını bütün millet ona doğru bakar falan Aa, ondan sonra bir de bardak kırdı bu çocuk vay anasını ev gidecek her ya tarafı sallanmaya başladı kitapta böyle ee, yani bu o zaman ona döner ondan sonra bir de faili malum olur yani bir şey kırılıp dökülürse evde ondan sonra evet. vay geldi evin çöktü falan bu şekil bir insana hamletmek gözünün renginden şuyundan boyundan şeyde, bu, bu caiz değil bu o insana karşı de, e, arkadan konuşsan gıybet dedikodu, yüzüne konuşsan ha, adamı hakaret ve üzmek, yüzüne de caizlik. Şimdi bir laf var, bu gıybet olmaz. Niye olmaz? Ben bunu yüzüne de diyorum. Evet, ya abi. sen bunu yüzüne de diyorsan ki yüzüne de bir defa. Arkadan dediğin için, yüzüne diyebilsen bile arkadan dediğin için gıybet. Evet. Bu bir. E, bu olan bir şey söylüyorum. Zaten olan bir şey söylediğin için gıybet. Olmayan söylesen buhtan. Evet. İftira olacak onun ...çok daha ağır ve balik... ...kebair günahlara giriyor. Peki. O zaman... ...yedi büyük günah giriyor. Şimdi <gülüyor> gelelim... ...kısa ve uzun sırık gibi lafları ...burada usta hadis-i şerif var. Ee, Hocam şöyle yapalım. Bir kadın, San, sanırım burada... E, bir, bir ...sorularımız hakikaten aynı Çok burayı özetle geçelim. Şöyle, Çok geçeyim de bir hadis-i şerif... Bir ...kadının biri zannedersem kısa boylu... ...Ayşe annemizin yandan ayrıldı falan bir mevzu oldu. Efendim, e, dedi ki Ayşe annemiz... E, ...boyu kısa dedi. Efendim sanırım de onu bundan ne yetti? Dedi ki sen onu... Gıybet etti. E, dedi ki yani boyu kısa kısa boylu diye ben olanı söylüyorum. Dedi ki Ayşe bu onu duysa üzülür. Gıybetin tarifini millet hala anlamadı. Hmm. Kısadır, sırıktır, şudur, akıllıdır, zeki değildir ama gıybetin tarifi. O adam onu duyduğunda üzülür mü? Öyle de bir adam var vardır ki sırık dedim mi? Sevinir. Belki yarışa katılacak bilmem ne boy lazım adama. E şimdi o adam yani üzülmüyorsa ona da gıybet demiyoruz. Yani o adam üzülecekse o meseleden. Affedersiniz ayı kaplı, şu lakaplı, bu lakaplı köylerde, şehir, kasabalarda dolu adam var. E belki de adam ondan üzülmüyorsa sen şimdi o lakaplı demesen adamı bulamıyorsun. <gülüyor> Tabii. yani adamı bulamıyorsun lakabını kullanmadan Tabii. böyle de bir durum var peki, hani Kur'an-ı Kerim kab. lakaplarla atışmayın diyor bu lakaplarla atışmayın derken <gülüyor> istenmedik onu kişiyi getirecek. üzecek lakaplar demektir peki e, şş, mesela sizin hoşunuza gidiyor siz, siz, de, siz de bir lakap sahipsiniz Cübbeli Ahmet Hoca olarak. E ben o lakaptan rahatsız değilim. Diyesiniz. Şimdi sizin e, her defasında... Ama mi? sen onu Cübbeli diye P'li yazarsan inadına bana söver gibi. Ben ondan rahatsızım. Gazeteciler bunu yapıyor. Ne yapıyorlar? Cübbeli diye P'li yazıyor. Biri, birinciyi P, ikinciyi B yazıyor. Bazısı birinciyi B, ikinciyi P yazıyor. İkisi de beğeniyor. Bunların hepsi imla hatası değil. Hepsi kasıtlı bana şey yani laf koymak hiç mühim değil ben <gülüyor> onlarla uğraşacak halimde yok ama <gülüyor> kardeşim değil, e, cübbeli b ile yazılır <gülüyor> cübbeliden ben rahatsız değilim benim için şereftir <gülüyor> ama tabi ki ben e, ajans presede üyeyim <gülüyor> <gülüyor> Kalkımda çıkan <gülüyor> haberlere bana gelsin diye ama önüne gelen her cübbeliyi de bana gönderiyorlar çünkü <gülüyor> avukatlar da cübbe giydi mi cübbeliler yürüyüş yapıyor diyor hadi bakalım bize geldi haber ne alakası var diyorum avukatlar yola çıkmıştır ve gidiyorum <gülüyor> yani o da değil ama Doğru yazsınlar ya. Yani. Bunun cübbeli çift B'yle. Şimdi ne zaman sizi davet etsek, görsek, izlesek hep şıksınız, hep zarifsiniz, hep uyumlusunuz ve hep bir kaşkol yani muhakkak bir şeyle uyduruyorsunuz ve çok iddialısınız. Siz belki iddia olsun diye girmiyorsunuz ama çok şık giyiniyorsunuz. Bir... Bunun sebebi hikmeti gidip gardırop mu seçiyorsunuz, kumaş mı beğeniyorsunuz yoksa hanımefendi mi seçiyorsunuz sınadınıza? Nasıl oluyor bunu seyircilerimiz sayede merak eder. Şimdi benim eskiden yani çocukluğumdan beri bizim rahmetli bir Hurşit Efendi vardı. Çocukluğumdan beni eğiten, ilk saçımı usturaya vuran, bizim çok hukukumuz olan insanlar var. O böyle titiz bir insan. Mesela cübbesi yeşil oldu mu şalvarı da takım olur. Bere takacak o zaman sarık da yasak falan. Sarığın üstüne bere takarlar. O bere yeşil olur. Mesela gömlek e, efendim e, şile bezi içinde şile bezi şeyler. E, dışına gömlek ona göre pamuklu kumaştan. Böyle çocukluğumuzdan beri bir göz aşinalığımız var. Hepten babam işi yapmazdım yani. Çocukluğumdan beri de bir giydiklerimde bir renk uyumu yani üstü başka altı başka olmasın takım hmm. şalvar cübbe giyerdik o ona zaman ona bakarak imlenirdiniz özenirdiniz. ya ona bakarak imlenirdim o da cemaatta insanlara da yön verirdi hmm. mesela sen dedi şimdi parası olan iyi giyinecek bu İslam'da var mı var onu diyecektim İslam'da var mı şimdi işte o da mübarek adam çok alim değildi ümmiydi cahildi ama hocaları çok dinlemiş mesela adam gelir şalvar giymiş Afedersin lastik bir tarafta şalvarın lastiği sarkıyor o tarafı sarkıyor cübbesinin bu tarafı yakası şöyle onu çağırdı, derdi ki ben biliyorum durumunu iyi dükkanın var işin var gücüm ee niye böyle giyiniyorsun der. o da işte ya derdi seni gören sana sadaka verir ya sen iyi giyin ki fakir de seni tanısın da gelsin para isteyecek derdi şimdi İslam'da ha belki, aa, belki. <gülüyor> şimdi bazı böyleleri var 40 tane dairesi var giyindiği kumaş yani hakikaten çok şey e, görsel çok insan var. Çok insan var ve acı acırsın. Ama onlara bile. ben de kıyafetim yani parama göre değil. Biraz da fazla. Ama bir de öyle giyinmek tevazudan olamaz mı? Çok fazla. E tevazu öyle değil. Bakın. Kibir nedir? Hadi Şerif soruyor. Ya Resulullah diyor sahabe. Bizim birimiz diyor. Ayakkabısının fiyakalı bir güzel olmasını, fiyakalı bir ayakkabı giymek istiyor diyor bizim birimiz. Ama korkuyoruz diyor bu acaba kibir midir? Hı ondan sonra bizim birimiz iyi bir kumaştan elbise dikmek istiyor ama bundan çekiniyoruz acaba bu bizim için tabi sahabenin çoğu da fakir ama birkaç zengini var ama ben bunu giyinemez miyim yani ben bunun zekatını veriyorum sadakamı veriyorum ama param da var şimdi var bir emperyalist bilmeyenler bir şeyler bir gençler çıkmış efendim iki devir her şeyi vereceksiniz paralar maralar bütün millet ediyorlar İslam'da olmayan şey zekat kırkta kırktır bütün parayı vereceksin nerede kırkta kırk 40? Böyle bir şey var mı ya Zekatını vereceksin, zekat 40 dakika olursa herkes işçi olur. Zekat 40 dakika olur mu? Hepsini verdiğin zaman işçiye ne maaş vereceksin? Kimse işçi çalıştıramaz ki, böyle bir mantık olur mu ya? Çıkmışlar bilmem neci gençlik diye, her tarafı karıştırıyorlar. Şimdi böyle hele ki 40'ta 1 gibi mütevatir bir konuyu 40'ta 40 mi adam kafir olur. Çünkü İslam'da mütevatir konular var. Öğlenin farzı 4 dekat. Yani buna 5 rekat veya 3 rekat demek ki bu hakkı yok. Bunlar sabit şeyler. Tamam biz giyim kuşama gelelim. Giyim kuşama döndüğümüz zaman yani bu kevazı... soru karşısında Hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. cemilun Allah çok güzeldir. Yani Allah'ın güzelliği zahiri bizim anladığımız güzellik değil. Muhibbul cemal güzelliği sever. Hı. Allah güzeldir güzeli sever güzelliği sever. O zaman ne demektir? Bu giyim kuşamınızda kötü giyinmeniz. Veyahut işte Pecmur'de dağınık giyinmeniz e, size emredilmemektedir. Kibir mi arıyorsun? İnnemel kibru. Kibri sana tarif edip buyuruyor. Batarul hakkı ve gamtun nas. Hakkı tanımamak. Bir konuda doğru ve hakikat meydana çıkmış. Bu senin işine gelmiyor. İşine gelmediği için hakkı reddediyorsan sen kibirlisin. Çok soyup bir şey yani. Ama çok sabahlı. Evet. Mesela bir görüş. Bir fetva. Bir ihtilaflı bir konu. Hmm. Burada hak meydana çıktı. Delil çıktı. Ama sen eski görüşünde inat hmm. etmek için hmm. ben senin görüşüne dönmem. Böyle bir şey yok. Bizim de oluyor. Fıkıhim konular oluyor, fetvaalık konular oluyor. Ee, biz bir meseleyi anladığımıza göre hareket ediyoruz. Ondan sonra başka bir hoca efendi bize diyor ki burada böyle de deliller var falan bizi ikna ediyor. Şimdi ben eskiden beri bunu böyle demişim de, şimdi kalkıp millete ben yanlış anlamışım veya bu görüşümden döndüm demek bana ağır geliyor ki bu sefer ben o hakkı örtüyorum. Hakkı kabul etmemek en büyük kibir. Diyebileceksin ki, ben de hatalıyım. Ben de mesela peygamber değilim. Bahi gelmiyor ki bana yanlış anlamışım... Bunu diyebilme erdemi. Ve gamtu'n nas ikinizde insanlara hakır görmek. Eğer sen o ayakkabıyı fiyakalı bir ayakkabı giydiğin zaman ben de var sende yok gibi adamın gözüne sokarak veya bir toplumda onunla iftihar etmek hmm. ve üstünlük sağlamak ve taslamak için yapıyorsan kim olur? Ama Allah'ın nimetlerinin üzerinde göstermek istiyorsan bu kibir olmaz. Buna da ayet-i kerimeden delil. Kul habibim söyle men harreme Allah. Allah'ın e, yarattığı süsleri kim haram etmiş? Yani kim yasak diye fetva veriyor? Kur'an-ı Kerim bir de töhtit ediyor. Ehreceli ibadim. Ben bu zümrütü yakutu, safiri altın kadına diyelim. Bu kadar takıları, cevhelleri, kumaşları vesaireyi kullarım için çıkarttım. Kullarımın menfaati için çıkarttığım ki ifek kadına da helal. E bu... Zinetleri, süslü takılı şeyleri kim yasak etmiş? Ben haram etmedim. Benim ortağım mı var ya? Bu nasıl bir fetva diyor. Ve ibadimler rizk bir de lezzetli rızıkları. Çünkü sahabe-i bir sofuluğa verdiler işi. Ebu Bekri Sıddık Efendimizin de, o da sofuluğa meyilliydi mübarek. Nefse çok şey, zıt. Bir evde toplandılar. Osman bin Naz un, büyük sahabide evinde toplandılar. 4-5 kişi. Bir kararlar alıyorlar. O zaman evler küçücük. Hanımı da yandaki odada zaten. O da dediğimde şimdiki gibi duvarlar bile yok. Belki hasır sermişler araya. Oradan duyuyor. Hanımın da işine gelmedi. Çünkü ne karar veriyorlar? Diyorlar ki biz bundan sonra yağlı yemeyeceğiz. Et, eti kendimize haram ettik. Yağlı kendimize haram ettik. Tatlıyı kendimize haram ettik. Devamlı oruç tutacağız. Yumuşak elbiseler güzel giymeyeceğiz. Sert gün haşin elbiseler giyeceğiz. Dağlara çıkacağız eve uğramayacağız. Eşlerimizle yatakta yatmayacağız. Niye? Onlar acayip tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahireti anlatıyor, kıyameti anlatıyor ya bazı kıyametin şiddeti, mahşerdeki sorgu, sohal, ayet-hadis, ayet-hadis e tabii hadis-i şeriflerde de var. Benim bildiklerimi bilseydiniz ve alemine ve ketum çok ağlardınız. Ve az gülerdiniz. Dağlara çıkıp feryat ederdiniz. Ve ma bir filfuruş, nisa, bin yatakların üzerinde hanımlarınızdan lezzet alamazdınız. Fena hadisler var sahite. Bunları da duyuyorlar. Ahiret acayip, elli bin sene güneş tevam boyu yaklaşmış. Ne cevap vereceğiz? Hiç kurtuluşu yok. Azapla gider Kelen, bu kararları alıyorlar. Hepten kendilerine bazı zevkleri, lezzetleri yasak etme kararını alıyorlar. Hanımı da bunu yan dağoda duyuyor. Onun da işine gelmiyor. Hanımı terk etmek de var. Bu sefer gidiyor Resulullah Efendimiz de, sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ya Resulallah yetiş. Yemin memin kırıla gidiyor bunlar. Uşaklar böyle karalar alıyor. Senin haberin var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok benim haberim. Hemen Cebrail Aleyhisselam vahiy getiriyor. Ya Elvedinamun ulatu harimut tayyibati ma halallahu lekum. Allah size helal ettiği lezzetli rızıkları tavukmuş. Efendim sonsem tavuk yemiştir. Tabii ki her zaman bulamamıştır. E efendim çoğu kere aç kalmıştır. O ayrı. E ekonomik sonra durup ama <gülüyor> tatlı da yemiştir. Tatlıyı çok severdi sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra kardeşine tatlı bir lokma yutturan ikram edene diyor kıyamet gününün acılığını Allah ondan çevirir yani bunlar hocam, var şimdi Allah'ın nimetlerini üstünüzde göstermek için şimdi, güzel gibi bu ayet Dolanım bir daha hadis okuyalım innellahi hubben yara <gülüyor> eserani Allah teala e, nimetinin eserini kulun üzerinde görmeyi sever tamam, varsa giyeceksin varsa giyeceksin tekellüfe yani çok zorlamaya büyük israflara e, lüzum yok ee, Ama ve akin giydiğin elbisenin de cekatı şeyi yok. Yüzüğünüzü sol parmağınızı takmanızın büyük mi? O ben şey de Yani bazen öyle yapıyorum. Şeriatül İslam'da kitapta diyor e, sol, parma e, sol elin en küçük parmağına takılması. Hı -hı. Tabii libas ve zinet diye bütün hadislerde fıkıh şeylerde bahis var. Ne demek bu? Libas ve zinet. Yani zinet hara zaten zinetti kökten atar. Yani giyim, kuşam ve süs ve takı. Çünkü erkeğin ona göre, gümüş yücükte bile miktar var. Sen şimdi erkeğim diye gümüş yücükte alyans yaptırmış. ne nah bu kadar, efendim galabi. Kaç gram bu kardeşim? Bak dört gramdan fazla, gümüş de yasak erkeğe. Bunu bilmiyor kimse. Hmm. Bunu kimse bilmiyor. Mesela gümüş ve altın tabak veya kaşık, suyu değil. Suyu e, caiz. Ne onun adı? Kendisi gümüş ve Altın, suyuna bakma değil yani. Gerçi Aha. orada kimin evinde Abi, bazı kim, ama hocam. bazı gümüş, gümüş biraz ucuzladı şimdi. Gümüş kaşık var belki de. Peki. Şimdi bunlar caizdi değil. Gümüş dediğim dört gram. Bazı mezeplerde dokuz grama kadar. Hanefi'de yok o da. Dokuz grama kadar bir gümüş. Sen şimdi yani libas ve zinet yani elbise, giyim, kuşam ve süs ve takı bahisleri hem de sayfalarca ve müstakil kitaplar da var bu hususta. Ayet hadisten. Dolayısıyla... Yani ee, kevazı, i̇slamiyet kevazı, ne yapmamış. Tevazu olacağım diye kötü giyinmeyeceksin. Efendim ne dedik? Tevazu de üstüne nedir? Hakkı kabul etmek, Hı. insanları kendinden üstün, üstün görmek, Hı. kendini herkesten aşağı görmek. Ne diyorum Hamd Rabbani Hazretleri? Ma'rifetullah Teala haramun eftal Bu tasavvufun babası, Hamd Rabbani bu. Diyor ki kendini Frenk yavrundan eftal görene Allah'ı bilmek haramdır. E şimdi hoca ben nasıl oldu ya biz Müslümanız o Frenk yavru biz ondan üstün değil miyiz? Efendim senin imanın eftal. Şahsın eftal değil. Çünkü senin şahsın senin sıfatlarınla sen bu fazilet sıfatlarındadır. Nefsinde değildir. Nefsine bakarsan inen nefsele maratun Herkes de öyle bir nefis var ki bütün kötülükleri emreder. Şeytanı şeytan yapan nefsidir. 70 şeytandan pis bir nefis taşıyoruz. Nefsinin itibarıyla değilsin ondan. Peki hocam. Sen imanın itibarıyla fazıl. O nedir? Belki Frenk yavru Müslüman olup ölecek, sonunda imanlı gidecek. Belki sen birkaç zaman sonra sapıtacaksın, imanını kaybedeceksin. Sonun belli değildir. Sonun da belli olmadığına göre yine kendini eftal görme hakkın doğmuyor. Seyircilerimiz bir de isim vermeyin lütfen. E, hocamız özel olarak mı gidip bir yerden giyiniyor diye soruyorlar ama cevap istemiyorum. Kısa Yok zaten ben onu kısa Sen bir... desen de yalvarsan ki kısa... sana. <gülüyor> Yok canım kumaş bulduğumuz <gülüyor> yerden ama alıyoruz. Cevaba yani. sonra alacağız bir ara aneye Ama e, e, şimdi burada Aram şeyin sorarsın. hakkını da verelim. Yani tamam. e, e, hanımın hakkını da orada ka tamam, arada onda, kaçırmayalım. Ondan sonra bilir sorumluluğa sokma yani. <gülüyor> tamam ben size hatırlatırım. Evet. Efendim kısa bir ara sorularınız geliyor. Bunları da yönelteceğim Celal Ahmet Hoca'ya ve takımızdan da bu soruları bizlere iletebilirsiniz. Kısa bir araya gidelim. Sonra yine usullerinizdeyiz. Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız efendim. Cübbeli Ahmet Hoca'yı ağırlıyoruz. Cübbeli Ahmet Cübbeli Hoca'ya sorun takıyla. Twitter'dan da soruları yöneltebileceğimiz. Madem de. benim şeyi beğeniyorlar cübbeleri falan. Evet. Yani evet biz... Oradan kalmıştık. Ne? Yok kim seçiyor? Biz... Hanımefendimi seçiyor demiştik. Siz mi seçiyorsunuz? Ya şu İsim anda... vermeden özel bir yerden giyiniyorsunuz? Yok. Öyle... Yurt dışından mı geliyor? Siparişle mi veriyorsunuz? Merak ederiz. Yok tamam da şimdi demin. Fatih Efendi Saraç Efendi gördü de dedi bu da 5 riyallik falan dedim o kadar da 5 riyallik değil de. Şimdi kumaşlar bazı 5 riyallik oluyor metresi falan. o değil. Hı. Ama bunlar diyelim ki yani Mekke Medine'de bu şalları çok arıyorlar. Böyle çok saranlar da var. Şallarınız çok merak Ya e Ama bunlar olmaz işte Mekke Medine'den -Mekke -Mekke alıyoruz ama Keşmir'den geliyor, Hint'ten geliyor. O el işçilikleri falan oralarda bu, buluyorsun yani Hı. tabii ki. Dedim evin payı var hanımın payı var e, ama e, şimdi o eskisi gibi ben şey demiyorum e, yani uğraşamıyorum çünkü. Veyahut kardolaptan bile gidip artık ne verirsen ver diyorum. Ya da bazı zorluyor ki illa şunu giy şunu yap şunu budur <gülüyor> ben bazı ama ne denk gelirse gidelim de, de diyorum yani. Zaten evet, Güzel denk getiriyorsunuz yani. E, denk getiriyoruz ama beğendireceksek cübbeyi beğendirmiş olalım. <gülüyor> yani kendimizden bir fayda yok cübbeyi beğeniyorlarsa da diktirsinler kendileri de ama bu sefer diyorlar ki bize yakışmıyor evet, bu, ya bu sefer de, sakalsıza yakışmıyor bu sefer de, sakal yakışmaz. yarım tutam olsa yakışmıyor yani bir bütünlük Peki. halinde evet. şimdi hocam e, şuradan geçenlerde bunu haber olarak da e, geçtik şaşırdık da açıkçası ee, şimdi insanlar e, yemek sofrasında tavuk yiyorlar. Ayıptı söylemesi. Tavuğun işte bu kemiği var. Tutuyorlar. Ladesin olsun, olmasın. Bahis yani. Onun sonucunda ne kimse kimse takmıyor. Sağlı. Ne parladı? Bir şaka yani. Dentistler Başkanlığı dedi ki Lades tutmak haramdır. Caiz evet. mi dedi? Haram mıdır dedi? Yani caiz değildir dedi galiba veya haramdır demişti olay. Ee, yani e, e, diyanetlerin başkanlığının bazı böyle doğru fetvaları var. Yani ekseriyette doğru fetvaları var. Bazı işlerde ihtilaf ediyoruz. Beğenmediğimiz şey oluyor. oluyor. Evet ama bu fetva, bu fetva doğru tabii. Çünkü bunlar e, İslamiyet'te bahis e, oyunlarının e, ve, velev ki onun ardından... Diyanetçileri işte de haram demiş buna. He, haram demişse e, kaynağı vardır, delili vardır. Yani çünkü bahis şeyleri caiz değil. Ama hocam bu bahis bu bir oyun. Ama şey değil alışkanlık yapar alet olur, başkasına örnek olur. Eğerlaştırmıyorsak kimseler de Esen kumarhaneye gitmemişti. Kumarhaneye gitmek mümkün ki kumarhane her yer kumarhane olabilir. Yani hmm. bu gibi şeyleri uğra mesela tavla ona göre hadi hadi şeriflerde yasaklanmış. E, tavla satranç, e, satranç e, lanetle melunun hmm. bazı mezheplerde satranç oynayana lanet veriyor. 13'ün günah der. Ama bazı işte akıl zeka geliştirdiğinden evet. dolayı ee, ama şimdi burada fetva veren bile bu ihtilaflıdır ama bize göre caiz değil. Caiz diyen bazı alimler var. O alimler de mesela adam hat taktiği geliştirecekse yani sen kanuni misin Yavuz Sultan Selim misin yani? yani. Demek istiyorum bazı insana göre müsaade verilen iş herkese göre verilmeyebilir. Ama yani kuvvetli delillere göre biz satranç için caiz değil diyoruz. Peki. Ama tavlada mesela tavla oynayan e, hadis-i şerifte sanki elini hınzırın etine bulaştırmış gibidir diye Peki. çok tehditli hadisler var bu. Peki. E şimdi sen tavladan da o zaman dersin ki sonunda bir şey yok. Bir, bir yani ama onu genelde ne yapmıştı? de şeyde de genelde böyle oldu ama ben buradan, ya bunları yapmamak lazım. Peki belki boş vakte falan giriyor diye. Maalesef yani den de haram olmaz da biz, e yine onun bahisle alakası var. Peki biz şimdi buradan şuraya geçelim. Trajik bir mesele sahiden de. Ee, Suriye'de fetvaları filan veriliyor ama biz Suriye'den gelen haberlerde insanların e, kedi köpek yediğini, kedi köpek özellikle Yermuk'ta insanlar sahiden kırılıyor diyeyim yerinde e. kedi köpek yiyorlar. Buna ne diyorsun? Yani şimdi Yermuk'taki şeyden o kadar etkilendim ki yani uykum kaçtı ben biraz haberlere gece çok geç vakitler bakabiliyorum bir de iki de falan zaten Uykum çok düzensiz. Yani o kadar ağrıma gitti 6 aydır gıda e, sokulmuyor. İlaç sokulmuyor. Esed zalimi bunları engellemiş. Adamlar açlıktan 60 küsür kişi şehit olduğuna dair orada haber geçti. Kadın cihazlar orada köşelerde nasıl ağlıyorlar yani? Biraz düşünmek lazım. Yani biz burada <gülüyor> rahatlık içindeyiz, huzur içindeyiz, emniyet ve güven içindeyiz. Derneklerimizde, camilerimizde, cemaatlerimizde sohbetler yapabiliyoruz. Meclisler kurabiliyoruz Sabah namazından tut her namazı bir camiye cemaate gidebiliyoruz Şimdi milletin üzerine bomba yağıyor Ne cami kaldı ne cemaat kaldı Varil bombaları Varil bombaları insanlar hep muhacir oldu Yüz binlerce insan Bundan dolayı bakın Fransa Cumhurbaşkanı bile geldi Bizim hükümetimize teşekkür etti Ki Fransa ile çok aramız iyi bir şey değil Ermeni sorunundan da nanelik var ama yine adam dedi ki bunları huduttan almasaydınız sınırdan bunlar hepsi orada kırılsaydı bu ne olacaktı dedi yani bir Fransız Cumhurbaşkanı takdir etti maalesef hala bizim memleketin vatandaşlardan bunları takdir etmiyorlar. ama ya bu insan yarın senin de başına Allah etmesin gelebilir burada bir sorun olsa bir Allah etmesin iç savaş dış savaş Allah muhafaza vatanımızı İslam vatanlarını korusun ama dünya burası ya şunu açalım siz diyorsunuz ki oradaki insanlara sahip çıkın sahip çıkılma anlamında takdir. yani onları barındırıyoruz ya Çadırlar kurulmuş geçen dediler ki 4 milyar dolar mı bilmem ne kadar bilmiyorum aylık mı ne kadarlıksa masraf 600-700 bin kişi bu kolay bir şey değil bu yüzden tabi halkımıza da çok teşekkür ediyoruz onların vergilerinde onların yardımları halkımız hayır kurumları da buralara seferber oluyor ama tabi hükümet bir şey efendim inisiyatif almasa bu halkın çözeceği bir boyutta değil. Halk 50 bin kişi 100 bin kişiye bakamaz. Bu bize düşer mi? Bu Düşer. Şey, dini anlamda sorumluluk düşer mi? Yani Suriye'deki o insanların durumundan Türkiye'deki bir Müslümana bir sorumluluk. Efendim. Dini anlamda insan şüphesiz de. Dini, dini anlamda, anlamda çok kuvvetli düşer. İnnemel ne ihmetül. Sana demiyor ki Türkiye'deki Müslümanlar kardeştir. Kur'an diyor ki. Ancak müminler kardeştir. Bunlar mümin Müslüman insanlar. Bir de ehli sünnet olmaları bizim için ayrı bir hassasiyet. Ama insani durum olduktan sonra Ermeni de olsa Yahudi de olsa aç bırakılmaz. Onu da alacaksın. E şimdi e, diyelim ki adam İsrail'de hükümet öldürüyor kendi halkını diyelim Yahudi Yahudi'ye saldırmış. Hı hı. Öbür Yahudi de gelmiş buraya. E şeyde ne oldu İspanya'da Endülüs İslam Devleti'nde Endülüs bozulunca. Hı hı. Efendim, Yahudiler oradan... E, asılıp kesilip yakılmak üzere Osmanlı'da yani. sah Osmanlı sahip çıktı. Evet. Yani bu yine İslam'ın gereğidir. Ecdadımızın da örfüdür, adetidir. Gelelim e Burada kedi... insan hakları o ayrı. E bir de burada İslam hakkı ikinci hak. Peki. Bir de ehli sünnet üçüncü hak. Yani ehli Peki. sünnet olmak. Şimdi bu, bu insanlar açlıktan aç... kedi köpek yemekler. Kedi köpek meselesi şimdi bu açlıktan dolayı eee hati kerimet ne diyor? Ves-tanbilam. <gülüyor> inna harram aleykum meyte ve dam'a kendi kendine ölen laşeyi hayvan kesilirken boğazından ilk fırlayan çıkan demin mesruh atılgan kanı o atılır atılır atılır biter etin içinde kalan caiz etle birlikte Hı. olan kan caiz o ilk atılan kanı çok tehlikeli zaten de şimdi tıp bende çözdüler ki zararlı bir kanmış o ilk atılan ondan sonra ama biz ona bakmayız yani ayet hadis neyse hüküm ona göre din ona göre çıkar da tıp da şimdi bir şey buluyorsa destekleyici olur ve mahkûlleri Allah'tan başkasının adına kesilen put, putun adına kesilse falan bunları Allahsi haram etti. Femeniz dur, kim mecbur kalırsa nerede? Kedi köpekte değil, geride zikredilen en büyük haramlarda domuz gibi atılan kan gibi Efendim veya da put adına kesilse bile bu hızır gibi bir şey. Ama aç kaldı, ölecek duruma geldi. Gayrabağın ve la adim başkasına saldırmayacak ne demek başkasına saldırmayacak herkes aç kaldı diyelim bir anda herkes aç kaldı e bir tane de affedersin hızır var herkese de yetmiyor bin kişi aç şimdi burada onun e, bir adama yetecek o adam kendini ölümden kurtulacak kadar onda, onun elinde bir şey kalmış bu ona saldırıp onun e, elindeki bir şeyi ondan almak veya bu ben iki gün sonra ölürüm üç gün sonra ben stok yapayım 4 günlük diye o adam şu anda ölüyor. Sen de onu yedi kadar sen de yesen şimdi yarını Allah kerim. Ben stok yapayım kenara koyayım orada adam bugün ölüyor. Bu sefer hakka tecavüz var. Haddini aşmayarak, bu başkasına karşı azmayarak bir şart. Vela adin haddini aşmayarak. Haddini aşmayarak ne demek? Doyacak kadar yemeyecek, ölmeyecek kadar yiyecek. Şimdi ölmeyecek kadar yemek başka. Tabii bizim dengeler sofrada çeşit olduğu için bizim denge kaçmış vaziyette. Hadis-i Şerif'te mesela yemeği diyor üç, üçte biri. Fesir-i Zülillah. Üçte birini midenin yemeğe ayırın. Fesir-i Zülillah şarap. Üçte birini içmeye ayırın suya. Fesir-i nefes. Üçte birini boş bırakın nefesinizi rahat alın. Şimdi biz üçte üçü yemek, suyu da midenin dışına dökmek, nefeste de tıkanma kaldırın beni diye elini uzatmak. Şimdi sofrada bu durumda olduğumuz için bizim için beni şunu anlayamıyorum. Doymadan kalkın var ya sünnette ve hasta olmamanın çaresi. Acıkmadan yemeğin, doymadan kalkın. En büyük diyet ve en büyük sıhhat sebebi. Bir şöyle kalkıyoruz canım <gülüyor> ölüyorum nefes. Evet, ge Şimdi niye geldi Kayser Rum İmparatoru Medine'ye hediye doktor yolladı? Rumlarda tıp gelişmişti o zaman. Mekke Medine'de tabii kültür olarak tıp yok. Doktor bir sene durdu. Bir sene Medine'de. Bir kişi hastayım diye gelmedi. Hoş bu doktora muayene olmak caiz değil diye değil. Efendim sosyalım kabul etti ona yer açtırdı. Bir kişi gitmedi. Adam en sonunda dedi ki ben dedi, orada faydalı oluyorum. Bir ne işim var gücüm var. Burada geldim bir senedir faydalı olamazsam da. Benim de ilmime yazık. Müsaade ederseniz geri döneyim. Yalnız gitmeden bir şey sorayım. Siz hiç hasta olmaz mısınız dedi. Hiç hasta olmaz mı bu toplumdaki sen? Resulullah'ın cevabında sallallahu aleyhi ve sellem biz öyle bir toplumuz ki acıkmadan yemeyiz ve yedik bir de doymayız şimdi bu doymama mefhumunu bizde de şindik en ehli sünnet bizim gruplar yani en takva geçinen adam hadi kalkalım desen doymadık ki diyor e, doymadan <gülüyor> kalkacaksın ya <gülüyor> zaten, zaten mesele doymadan ama doymanın sınırı ne biz bu kültürde yemek bolluğundan doymayı, aç kalkmayı, doymadan kalkmayı ayıramayacak duruma geldik. Çünkü Otomatik doyuyoruz şu Peygamber diyetini bir daha söyler misiniz hocam? Ee, Biz üçte birini suya, üçte birini yemeğe, Aha. üçte birini suya, üçte birini. üçte birini nefese. Bunu şimdi nasıl ayıracak? Çünkü toplumun örf ve adeti üçte üçünü yemeğe ayırmak üzere gelenek olduğu için şu anda bunu incelerse anlar. Bakın su çok sıkıştırır rahatsız eden. Çünkü yer bırakmamış ona. Mesela sofrada çoğu kere su içemeyecek hale geliyor insan. Peygamberimizin bilindik böyle bir beslenme alışkanlığı var mı? Yemekten önce su içer sonra su içer. Ye yemekten... Suyu şu zaman içer. Yani zaman yemekten de tabii efendim sallallahu edep bahsinde bunlar geçer. Direkt sayın hadislerde geçmeyebilir ama o edepler e, tabi'in sahabe selef geçmiş büyüklerden alındığı için hı hı. Efendim, gör, görenek olarak bir örf ve adettir e, mesela yemekten sonra sıkıntıdır yani yemekten bir hazma çünkü hazma başlıyor yemekten Bittiği, sonra ne yani yemeğe tuzla başlamak hı. Etinçün, tuz. ama tabi tuzu bulamadın ekmekte de tuz var onun tuzuna niyet edersin falan ama e, böyle tuza bir parmağın az bir şey şimdi de ödem oluyoruz bilmem ne oldu diye hepten tuzu kesmişler o tuz ne yapıyor Mideye yemek geliyor sinyali veriyor. Hı. Peşinde de suzla bitirmek mesela. Nedir? Bittiğini sinyalini veriyor. Şimdi yemek bittiğini sinyaliyle beraber hemen mide hazma başlıyor. Hazma başladığı zaman su içmemek. En az yarım saat. Hı. Çünkü ondan sonra içilen su hazma başlayan, çalışmaya başlayan şeyin içine bir daha orayı karıştırma anlamına geliyor. E, hazımdan sonra bir yarım saat, bir saatten sonra işte böyle şeyleri var yani e, baya bir edep var yemek içmek bahsine girilirse kitaplardan önümüze bir detay alalım dersek veya o konuyla ilgili bana derseniz o ki bunu hazırlayalım zaten. başlı başına anlatırız şimdi burada da ne yapmayacak boyacak kadar yiyemez bu kedi köpek şeyini mecbur kalan başkasına saldırmayacak bir kere bir gemi kırılmış dökülmüş tahtalar kalmış Osmanlı zamanında okyanusta bu şeylerde olmuş. Yani Avrupa ülkelerinden birinde ka yani kafirle toplumlarda. Bunun üzerine tahtalar kalmış. Tahtalara da tutunanlardan bazıları hayatta kalmış. Yani büyük tahtalar böyle demekte dalgasız havada çatar bazen. Kaç gün dalgasız olur. Efendim tahtaların üzerinde kalanlar birbirini yemişler. birbirini yemişler. Bu durumda sonra bunlardan da kavuşulan ulaşılan kurtarılanlar olmuş Avrupa mahkemeden o zaman tabi bu dediğim çok sene evvel buna bir hüküm yani kanuni bir hüküm şimdi o kurtulanlardan hak var hukuk var öbürü diyor bana saldırı şu oldu bolo benim kardeşimi yedi neyse mesela onun da sahibi olabilir yenilenin o da ondan dava eder bunu çözememişler hata yollamışlar Osmanlı Meşrikatına yani Diyanete şimdiki. Orada da Ali Efendi Hazretleri 4 Mezebüftüsü Mahmut Efendi Hazretlerimizin Şeyhi. O zatta görevli ve yüksek görevde orada. Huzur hocası, padişahın huzurunda hocalıkları da var. Hı. Mecellede e, hazırladığı bölümler var falan. O mübarek anlatırdı ki biz bunu alimlerle toplaştık. Yani Avrupa yani kafirler bize efekt sordu. Çünkü evrensel hukuk denilen Sıfır gibi sahiden, bir şey yani çıkılmaz e, bir durum. Yeni, suçun evet sizin durum e, buna cevabınız nedir? İşte o zaman diyor bizim vardığımız karar tabii ayetlerden, hadislerden vesaire İ, e, ayet hadis yoksa icma, met kıyası fukaha fıkıhçıların kıyası mukayesesi beraber biz buradan e, şu neticeye yani o zaman fetva olarak onlara yolladık ki ölmeden evvel yani onu öldürüp de yiyen veya yem, yemek onun ölümüne sebep olanlarda kısas İcap ediyor ama öldük, öl, zaten ölmüş, ölmüşü yemenin. Bu da zor durumdadır, Hı. mızdardır. Ona bir şey yok ama öldürürse, e, çünkü o da hayatta ne diyor? Başkasına saldırmadan. Ayette şart koşuyor. Zorda kalırsan bunun iki şartı var. Bir, başkasına saldırmayacaksın. Ama aç hocam. Ya aç ama şimdi, o, o da ölüyor, o da aç. Yani aynı seviyede bir açlık var. Bu saldırmaya işlem müsaade Aynı seviyede olduğun için. Çünkü öldürüyorsun adamı. Ama öl zaman... ha, ölmüş ölmüş eti haram. Sana İslam diyor ki bu öl insan eti zaten haram. Dirisi de haram, ölüsü de haram. Yani insan eti... E şimdi diyelim ineğin, ineğin dirisi haram. Sen şimdi diri inekten parça kesersen ne olur? Ha i̇nek diri. Kes şu kadar parça sırtından. Bu ölü hükmündedir. مَاقُطَ عَنِ الْبَيْمَتِي فَيْيَهَيْتُنْ فَيْيَمَيْتَتُنْ diyor hadis-i şerif. Canlı hayvandan, yani eti yenilen de olsa... Canlı hayvandan parça kesersen parça oldu laşe. Yani leş, leş oldu. Yenmesi haram olan meteye girdiği. E şimdi insanın ölüsü de haram. Öbürü ineği kesersen helal ölüsü. Besmeleyle kestin hayvan öldü. E ölüsünü yemek helal. İnsanın dirisi de haram ölüsü de haram. Peki. Hatta ölüsünün kemiğini kırmak da aynı. Dirisinin kemiğini kırmak gibi haram. Cenazesini yıkarken bile suyu ulaştıracağım. ...adam ölmüş soğuk su koyamazdın... ...İslamın edebinde... ...diriyken nasıl banyo yapıyorsa... ...ona göre... Ke, ...yani insan... ...geldik eşrefi mahluk meselesine... ...mükerrem olmasının getirilerine... ...şimdi Söyle burada de de ...şimdi burada ne, ne oldu... Bana. ...şu oldu... ...Allah Teala sana buyurdu ki... ...bu insanın ölüsü de haramdı ama... ...sen de ölecek duruma geldin... ...canlı bir insanı yaşatmak... ...daha mühim olduğundan... ...ölüsünü helal ettim sana... ...yani... Ölüsünü helal etti sana. Haram olan bir şeyi evet. zaruretten helal etti sen. Ama sen tirisini öldür demedim sana. E şimdi burada sıkışan saldırı yapmayacak. Bir de yerken doyacak kadar yemeyecek. Yaşayacak kadar yiyecek yani. Yaşayacak kadar. O sınırı yani Müslümanlara bu haram. E, bu tür durumda kedi köpek yerine domuz bulsa? K orada şimdi domuz bulsa... E domuzu tercih etmeyecek, kedi köpeği tercih edecek. Yok, yani kedi köpek yok. Amma velakin en son durumda hiçbir şey yoksa domuzdan da ölmeyecek kadar yemesinde feennallahu fururrahim. Allah diyor, a bağışlarım buyuruyor. Yani onda günah yok zaten. Peki hocam, bir başka soru. Ama Suriye için çok dertlenelim. Müslümanların derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Bakın yanı başımızda biz birkaç senelere ev ziyaret etmiştik. Mahmut Efendi Hazretlerimizle ne güzel alimlerle toplanmıştı ne güzel celseler meclisler ne ferahlık vardı ne bolluk bereket vardı her yer zümrüt gibi yemyeşildi sultan vahdettin hazretlerinin padişahımızı ziyarete gitmiştik abi orada kayısılar mayısılar yemişti yani zümrüt gibi yemyeşil bir yer şam ya Hocam, bir şey ne hale geldi ya ne, hakikaten yani şey şu hale çok üzülüyoruz hale yani şu hale geldi. sizden istirhamın politikasına siyasetine zaten girmezsiniz alanımız değil şöyle bir şey hayal edelim yani hayal etmeyelim bu Suriye'de yaşanıyor ama At da vermeyelim... Ee, ...A grubu adına B grubuyla çatışıyor... ...birer nefer, birer asker... ...o da e, Müslüman... ...beş vakit namazlı abdestli... ...o da Müslüman beş vakit namazlı abdestli... ...A politik olarak karşı karşıyalar... ...ve birbirlerini öldürüyorlar... ...hükmü nedir? E Teker söylemi. ad vermeyelim... ...ya Şu ad ya şimdi grup, efendim... ...a Müslüman... ...şunu söyleyelim... ...son dönemdeki bir... E, Bizim sınır tarafımızda Müslüman Müslüman'la çatışıyor. İç, kendi içlerinde, muhalifler kendi içlerinde sıkıntıya girdiler, birbirine silah çekiyorlar diye haberler geliyor. Burada iki tarafta Müslüman olduğu için, iki tarafta Müslüman olduğu için e, bunlar e, günaha girerler. Birbirine silah çekemezler. Komutan emrediyor. O şey şeyi Şimdi karşı tarafta Müslüman orada Müslüman muhalifler sen neyle uğraşıyorsun rejimi devirmekle uğraşıyorsun rejimle rejim nedir efendim rejimin ben Müslüman olduğunu kabul etmiyor neyse hayır rejimi Müslüman olarak kabul edemem çünkü rejimin burada bu kadar efendim Müslüman olsa bile zalim e, o kadar bir zalim ki e, hiçbir şey yapmayan halkı kesiyor doğuruyor biçiyor ırzlara tecavüz ediliyor yani öyle bir vahşet olduğu söyleniyor. Anasının babasının gözü önünde efendim çocuğu kesiyorlar, tuza batırıyorlar. Yani adamın önünde karısına tecavüz ediyor. Yani bunu Rus Gavuru seferberlikte yapmadı ya. ya. Yunan Gavuru işgalde yapmadı ya. Tamam, merak... Yani bu Müslüman olsa ne olur ya? Tamam merak Bunun et. Müslümanı mı kalmış tamam, Merak ettiğimiz zaman... Ha bu tamam. tamam Ama şimdi Müslümanlar kendi aralarında efendim halkını müdafaa edecek, insanları müdafaa edecek, camileri, türbeleri her taraf bombalanıyor, kırılıyor, geçiriliyor. Bunları savunacak. Müdahale. Tabii ki savunulması lazım. Emeviye Camii'ni bombalayan Müslüman diyelim, Müslüman bir pilot, Müslüman bir asker. Nasıl bu, bombala bu? dedi? Bombalıyor. Olur mu Cemş? O zaman da şeye döndü. işte. Fatih Camii'sini bombalamaya döndü. Peki. Yani bu caiz olur mu yani sen şimdi? Hayır ben şunu anlıyorum. Adam Müslüman ama yani emir komuta zinciriyle çalışıyor. Efendim emir komuta zincirinde. Mu diyecek? Ben sana bir hadis-i şerif okurum bütün emir komutanın zincirini bozan. Yukarı gider. La taata li mahluk fi Yaratana isyan noktasında. Hiçbir yaratılmışa itaat yoktur. Bu kadar. Yaratana isyan noktasında. Masum bir insana bomba at kime gelirse gelsin öldür aşağı. Bu Allah'a isyandır. Çünkü katildir. Hatta katli aamdır. Genel öldürmedi ve cinayet. Yaratana isyandır. Yaratana isyanız hiçbir yaratılmışa itaat yoktur. Hiçbir yaratılmışa. Sen, e, sana burada e, ayrıl git. Niceleri ayrılmadı mı? Nice pilotlar ayrılmadı mı? Peki, yani aklıma, ben iyi değil, biliyorum de. ki o ortalık karışmadan da Hı. biraz karıştıktan sonra da çokları ayrıldı. Ayrıldı. Demek hani şu... ayrılınılabiliyormuş. Buradan bay saçtı. Böyle para şey için, rütbe için, makam için bulunur mu yani? Peki. Şimdi ama tabii kendi aralarında mezhep şeyi Hepsi Müslüman mezhep tamam. çatışması bu caiz değildi. Tamam. Bu Şimdi Türkiye'de birlik olmaları lazım. Tamam. Türkiye'de bazı e, camilerin kıblesinin yanlış olduğu. Yani cami inşa edilirken yanlış yapıldığı iddia ediliyor. Orada da diyelim ki 25 yıllık cami. 25 yıldır insanlar namaz kılıyor ve bir müteahhit bir uzman, bir mühendis diyor ki "Aa o kıble yanlış." Ne olacak? Müteahhit uzman demek ki hala orada. Şimdi burada getiresin. Tamam. Getiresin bir ölçüm aleti. Ölçü Ölüşü, düştü, Bakarsın e. Ben bu hususta çok hassasım. Şahsen. Çünkü gittiğim evlerde bile evhamlanıyorum misafir. Siz nasıl tespit ediyorsunuz? Pusulam var. Yanımda çantamda pusula gezdiriyorum. Hatta iki pusula var. Birine de güvenmiyorum. onları da mukayef Şimdi bu cep telefonlarının pusulaları hafif ayarı kaçmış. Hatta demir oldu. Yok şuradan çelik geçti. Çeliğin üstüne denk geldi. Pusula bakıyorum. Bazı yere tutturmuyor. E, tutmuyor onun için cep telefonlarına böyle bir çeviriyorlar şöyle. Efendim, ama ben ona da itimatım olmadığından o şeyler var. Eski usul pusulalar Eski, var. Böyle Mesela şey İstanbul'un şeyi 23. E diyelim o 23'e gelecek. Şimdi ben birçok evde ocakta misafir olduğum yerlerde bile güvenememeye başladım. Neden? Neden? Biraz evhamlandım. Evhamlandıktan sonra bakalım demeye başladım. Birkaç evde baktım. Bizim cemaattan insanların evli. Birkaç evde baktım. Efendim yanlış çıktı. He, tamam tam taban tabana ters e, sırtına gelmiyor ama sağ ana soluna köşesine bucağına dönüyor. Bunu görünce artık e, yani mümkünse mutlaka bakın biraz da ayıp oluyor tabii. Şimdi bu sefer de adam zaten 40 senelik Müslüman ya. Şimdi bu dönemde getirin bir kübreyi bakalım. Şey de güzel oluyor. Kendileri ihtilaf ederseler bazı gidiyorsa hastane hastane odasında bir yer, ya bir şey senelim namazımız geçecek. O diyor, burada, o diyor bu taraf zaten onlar ihtilaf edince getirin pusulayı zaten o ayıp değil. Ama şimdi tabii 40 senelik e, namazla abdestli adamada getirin pusulayı. Ama görüyor. gelmiş eve bir kere bakmamış. Diyor ki minare bizim evden gözüküyor. Ya minare gözükünce minare senin pusulan mıdır? Minarenin neresi şey? Kıble? Aç kapısını. Kapısı olan. Sen kapıyı görüyor musun? İşte kapıyı, kapıyı görmüyor. Gülüyor, minare görünüyor. Ha. Minare görünüyor böyle. Bazı kere o minareler nasıl oluyor biliyor musun? Minarenin kapısını görsen diyelim tamam minareyi görmek bina öyle bir oluyor ki şöyle duruyor o, o duruşu kıble zannediyor dıştan bakarak halbuki içeri girdin mi oradan bir dönüyorsun başka tarafa kıble yani binanın yapımı ve imar durumundan öyle hı hı. hal böyle o çünkü şehir içindeki camilerin birçoklarının yeri geniş değil dolayısıyla o kendi kıbleye göre binayı oturtturamamış onlara bakılarak hareket edilmez bu bakılır. Hocam böyle bakarsak o zaman İstanbul'daki bütün camiler riskli kıble açısından. Yok kıble açısından riskli değildir. Bazı camiler o bazı camilerde nasıl biliyor musun? Mihrabı da yapmışlar mermerler o kadar da masraf etmişler. Kıyamıyorlar bir daha kırıp mermeri yapmak kır, kıymasınlar. O bazı şöyle oluyor halıyı çevirmişler. Evet. kıble böyle <gülüyor> gidiyor halı böyle gidiyor. E ne yapsın? E, o doğru yani e, illa oraya kır lüzum yok da e, halıyı düzelsin. En azından çünkü millet halıya bakıyor milletçilik Vücutunu evet. kıvıleye bakacak. Bu durumda iade gerekir mi? Evet. Ee, Ama ya bir iki rekat bir iki vakit değil, ya. 25 yıl, ya 20 yıl, hadi olsun 10 yıl, kızdı canım. Ya iade gerekirse 25 yılla iki vakiti fark etmez de. 10 yıl iade. Yani mi? fetvası bunun nedir? Evet. Ee, 45 dereceye kadar yani açıda 45 derecelik açıya kadar e, müsaade ediliyor. Yani iade gerekmez. Hmm. 45 derecelik açı, 45 de bayağı bir şey yani. E şimdi 45'ten de kaydıysa. Ee, o zaman iade gerek. Esen iade ne yaparsın? Başlarsın, bitmeden ölürsen Allah sana sormaz. Kaza namazı var mı? E, kaza namazı gibi işte o da. Yani o iade dediğim kaza var gibi. Var mıdır olmaz mı? Nasıl şu, şu... Gerekir mi? Şöyle duymuşum ben va va namaz vaktinde namazdır. Bunun kazası olmaz. İşte o bir şey birilerinin kafası diyeceğim. Sen yine bana onu deme bunu deme. Ya onu deme bunu Bu tamam. onu deme. birilerinin kafası. O, o birilerini girmeden böyle evet. bir şey var mı? Böyle bir şey diyenler var. Diyenler var o senin duyduğun e, diyenler var. Onlar e, batıldırlar. Çünkü onlar eli sünnetten hariç görüştelerler. Çünkü eli sünnetten niye hariçler? Onlar namaz kılmayanı kafir sayıyorlar. Hmm. Bir vakit namazı terk ederse diyor dinden çıktı. Bu supta hadis de var. Men terakiz salaten mutaam bildimse men salate namazı bırakan dese genel manada namazı bırakan olur. Ama Arapçanın şeyinde elif lamlı gelse, tenvinli gelse farkı var. Men taraka salaten bir vakit namazı terk edecek. Mukammiden, kasten terk etse. Yani zarureti, özrü, mazereti yok. Bile bile. Fakad bu hadis-i şerifte yaban atılacak belki muhakkak kafir olmuştur. Peki şimdi itikadımız buna göre midir ehl Sünnete? Değil. Çünkü ehl Sünnet ayeti, hadisi diğer ayet ve hadislerle birlikte değerlendirir tek hadisi alıp da hüküm çıkartmaz. Tek ayetle, tek hadisle hüküm çıkartanlar sapıtırlar. Çünkü Kur'an da bir bütün, hadisler de bir bütün. Peki bir vakit namaz terk eden kaçırdı. şey kafir oldu diyor. Bu ne demek istiyor bu hadis? Orada Ehl-i Sünnet şunu der. O namazın lüzumsuz olduğunu düşünerek o namazı hafife alarak, kaçırsam da ne olmuş diyerek müstehillen, müstehiffen yani terkini helal sayarak hafife alarak bundan da ne çıkar derse kafirdir kılsa da kafirdir Peki, çünkü zaten zaten o itikatsızlıktır ama bir adam e, tembelliğinden veyahut efendim e, ne diyeyim e, gevşekliğinden terk etse kafir olmaz ama ve büyük günahların en büyüğü Allah'a ortak koşmaktan sonra namazı terk etmekten daha büyük günah yoktur Peki. E, bu durumda kaza gerekir mi Şimdi ehli sünnet, bağırdı, ehli, bağırdı sünnet, işte ehli sünnet diyor ki bu adam bu namazı terk ettiyse terk etmekle de gavur olmuyorsa Kaçırdıysa Müslüman, diyelim ona Müslüman sözü. olduğuna göre bu bunun zimmetinde borç olarak kaldı mı? Kaldı. Orucun borcunu fidyenin ödüyor. Oruç tutamadı senelerde fidyeyi verecek vermeden o borç kaldı üstünde. Sağlığı geri dönmüyorsa fidye verecek. Fidyeyi de vermediyse tamam parası yoksa fakir Allah'a bağışlıyor. Ama parası varsa fidye de vermediyse o orucu soracak. Ama ben hastaydım ya Rabbi Hastaydınsa kulum fidye mukabilinde Kur'an'ımda ben sana gönderdim. Fidyeyi niye vermedin? Dolayısıyla o fidye onun nesidir? Kazasıdır. Yerine gelen bir şey. Ben bunun vaktinde kılmadım neye yarar? Olur mu? Onun muadili olarak yerinde bunu kılıyorsun. Peki. Bedel olarak. Bunun hususta delilimiz şudur. Menna <gülüyor> Salatin bir adam bir namazdan uykuya kalırsa. Yani uyudu ama şöyle şimdi saati kuruyor, ondan sonra yanına kuruyor, ondan sonra çalar çalmaz tak üstüne basıyor. Ertesi Hemen şöyle derdiler. bir basıyor, ondan sonra diyor sabah da kalkıyor kimi kandıracakmış gibi. Ya saati de duymadık görüyor musun? <gülüyor> ne duymadık elinle kapattın ama ayılamadım. Kardeşim saati o zaman kalkıp da kapatacak yere koyacaksın. Biz eskiden ne saatler yapıyordu? Bu şeyler yoktu bu sistemler, hmm. saatin arkasında kurşunlu bir şey bağlanıyordu. Takar büyük saatler vardı. Kırmızı Bizim çocuğumuzda o kurşun... Ona bağlıyorsun. O döndü mü o zaman dönerliydi. Demirdi. Dönerken o kurşunu düşürüyordu aşağı. <Gülüyor> kurşunu düşürdükten sonra aşağı evi orta, ocağı ortalığı kaldırıyordu. Sen kalkıp da kapatana kadar. Sen kalkıp da kapatıp yine yattıysan. Ha ben uyur gezerim. Onu bilmem sen. Allah biliyor senin uyur gezer misin ayık gezer misin? O zaman çıkar meydana. Ama şimdi adam e, uykum kaçsın diye hiçbir müdahale yapmıyor. Saatı kur. Hatta 2-3 saat kur. Biri kapandıysa öbürü çalsın, öbürü kapandıysa öbürü çalsın. Sen bütün tedbirini aldın, Hı. saatin pili bitmiş. Veya çocuk oynamış, sen altı bıçağı kurduydun, o gitmiş akşam altı bıçağı çevirmiş. Çalmamış, böyle şeyler oluyor yani oynayan birle, Düşüyor veya ayarı kaçıyor. O zaman Allah sana sormaz. Peki ne yapacak o namaz düştü mü gitti mi? Bir namazdan kalan e, evnesi ya unutan, yani hamdolsun aklımız başında unutmuyoruz da, çok dert unutmuyor. Ama unutmak da semavi bir arızadır. Yani Allah'tan gelme bir şeydir. Çünkü sen senin elinde değilsin. Sen istediğin şeyi unutmazdın. Unutarak oruç mu diyor. Şeyi. E Uruç da için. yiyorsun orucunu bozmuyor. E şimdi sen eğer ki e, unuttunsa ne yapsın diyor hadis-i şerif. Hatırladı mı onu kılsın. Vakti geçti. Hmm. O da kaza oluyor. E şimdi şunu diyor fıkıhçılar. Uyumak mazeretken. Unutmak mazeretken, mazeret de mesuliyet gerektirmezken, yine bile kılsın diyorsa ya kasten terk edene, ya sen gavur oldun zaten kardeşim kılmana lüzum yok diyeceksin. Ya da Müslümansa mutlaka kaza Kaçın et diyeceksin. Kaza namazlarını da biraz keyfi değil de hesaplı gitmek lazım. Peki. Yani 30 senelik kazam var. Takvim tutman lazım. Bu takvime göre yani yazman lazım. 12 yaşından buluğa erdiğini hesap etmen lazım. O Bir hesap üstüne E yapacağım. tabi erkeklerde 12 mesela. Sen kaç yaşındasın? 40 yaşında namaza başladın. <gülüyor> e sen buluğa erdiğinden beri iş kılmadın. Erkekte 12, kızlarda 9 olacak. Ona göre bir yaş tespiti yapacaksın. Bu yaş tespitinden sonra kaç günlük namazın var? Ayları günlere hesap edeceksin. Buna göre günde kaç günlük kılıyorum? Her namazdan sonra bir namaz. Tamam iyi bir şey ama her namazdan sonra bir namazdan 30 sene bitmez. Ne yapıyorsun? Haberleri seyrediyorum. Sonra açık oturum. şimdi bana diyeceksin ki bizim ben programda ben bu haber var hoca <gülüyor> ya ben de ben diyorum ki sen habercisin öbürü neci beni alakadar etmez. Ben demiyorum. Bir adamın kaza namazları borcu varsa, men kare salihaten mütemmiden kasten bir namazı terk eden. Hatta mesela vakti çıktı, keyfi bıraktı. Uzi be finnaruh Cehennemde bir hukuk yanar. Hukuk ne? 80 sene eder. 5 kere eden 5 vakitin 5 kere 8 çarp. Haftayla çarp ayla çarp bilmem ne. Tabi bu iman meselesi. Ben bunu bir yerde vaaz ettim Anadolu'da. Ee, orada da gencin biri bunu almış. Ben de orada bir hafta bir şafir kaldım. Cuma vaazı. Çocuk sonra geldi bir tanışların evindeyiz. Ya hoca ben çok mahcup oldum. Dedim niye mahcup oldun ya dedi gittim senden duydum diye dedi bir dükkanda bunu anlatayım dedim namaz kılın arkadaşlar bir vakitten 80 saat orada bir fizikçi mi vardı fence mi vardı dedi ki bana dur ben bir hesap yapayım 5 kere 8'den ne kadar yanacağım ben de dedi mahcup oldum evladım dedim niye mahcup oluyorsun evladım dememiş şimdi çünkü o zaman ne de küçüktüm dedim ki sen mahcup olmayacaktın niye dedi lafını cebinde saklasana. Deseydin ki ona sen hesap yapma. Niye? Sen hiç çıkmayacaksın. Niye hiç çıkmayacaksın? <gülüyor> Çünkü bu beş kere sekiz Müslümanlara göre bir hesaptır. <gülüyor> tamam. Sen de diyorsun ki cehennem mi var yani? Bir hesap yapma. <gülüyor> bir bir, bir. <gülüyor> ahirete inanan, azaba inanan bir adam. Ne kadar yanacağım diye bir hesap makinesi alır mı yani bu? Estağfurullah der. Allah hidayet ver. Ya Rabbi ıslah et, namaz nasip tamam. Bu hesap işi Müslüman işi değil dedim. Şimdi <gülüyor> neyi diyorum? Hocam son cümle buradan çıkınca çok efendim, soru efendim bu var. çok önemli ama. Hı. Bak bu tüm millet ahirete gidiyor. Bu gece yine kaç kişi ölecek? Bu gece yine kaç kişi ölecek? Yarın her kişi niyetine, hatun kişi niyetine gidiyor. Sel gibi gidiyor bu millet. Bu namazsızlık büyük bir sorun. Ben insanlar tamam imanı varsa illaki cennete gidecek. Ama niye hesabı uzun sürçün Niye Allah'a kızgın karşıma gitsin. He, torna tesbihi olmadan bir düzen düzenlenmeden dümdüz gitmek var. Azapsız git geçmek var. Hesapsız gitmek var. Yani bu ahiret önümüzde bizim veresiye değil. Bu gece ölsen yarın ahiret. Kur'an-ı Kerim onun için "Veltenzur nefsin muhakkademetleket." Herkes yarın için ne hazırladığını bak. Öldükten sonra demiyor. Ahiret demiyor. Kur'an tabiri, lighedin, yarın için, bu kadar yarın için mühim olan, yarın kadar mühim bir şeyi, sen kalkıp da benim, ee, nasıl geçiştirebiliriz? Geçiştirmiyorum hocam. Hayır sana demiyorum. Hı. Namazı nasıl yani geçiştirirsin geçiştirirse? niye? ki soruyu niye geçiştiriyorsun anladım. <gülüyor> İki türlü de olur anlayabilirsin. <gülüyor> şimdi buradaki Bir mesele nedir? Kazalar var. yapılırken Mevla görecek ki bu adam çok pişman oldu ve ödeme niyetinde görecek. Sen şimdi 30 senelik kazayı ben 3-5 senede kaza edip anlı secdeden nasır bağlayan mübarek velileri gördüm. Ama adamın evveli beyoğlun haracını yiyordu. Ondan sonra adamda bir nur var, Beni, ben kimim? Öyle nurlu evliya diyordum adama ama adam hiç namaz abdest yok. İnanma da yokmuş adamda ama 30 senelik kaza nasır bağlamış. Şimdi şunu diyorum, bir insanın kaza borcu varsa diyor, çoluk çocuğunun zaruri helal nafakasını kazanmak için geçimini temin, ne müsaade var? Uyku ve zaruretleri, yemek vesaire zaruret yani, bunun dışındaki tüm vakitlerini, kaza borcunu ödemekle geçirmelidir ki her an için ahirete gittiğinde ya Rabbi imkan nisbetinde yaptım diyebilsin. Ya Ama bizi film izlem yok. Efendim dizi filim izleyeyim, şunu izleyeyim, bunu izleyeyim. E bir de sene kandilden kandile kaza kılıyor. Kandilden kandile kaza ile yani 10 senelik kaza kaç ka senede biter? Senede zaten 5 kandil var. Yani 14 var da takvimlerde 5 kandil var. O hesaba göre biter. O zaman ahirette Mevla'nın bunu kulum sen hakikaten niyetlendin bu borcu ödemeye diyeceğine benzemiyor hani sen hesabı yap yetişemezsen bari hesabını yap hmm. 30 senelik kazaya niyet et ki boş vakitlerimin tümünü kazaya harcayacağım ya Rabbi ben senin huzurundan kaçak köle oldum de yarın öl o 30'u bağışlar mesele iyi niyet ve samimiyet ama şimdi benim niyetim var e, niyetim varsa amelin de olacak yani bir şeye niyetlenen oraya adım atıyor yani peki hocam eee Çık, çıkacak mıyız? Reklam aramızdan mı? yoksa yine bir uzun bir bahis açacağım. Peki. Şimdi e, avukat biliyor ki müvekkili suçlu. %100. E, %99 neyse. Fakat ticari bir işi var ve savunmak durumunda. Başka da davası yok. Hadi biraz abartalım. Cari... Bütün avukatların mesleği şeyinden edeceksin. <gülüyor> iş bulamayacaklar. Ancak benim avukat bulabilir mesela. Suçsuzum bana attılar bir şey bana avukat var mesela bizim avukat işi bırakmasına gerek yok da evet. şimdi çoğu avukatlarda sıkıntı çıkabilir bu işe çünkü bu avukatlık öyle bir iş oldu ki şimdi avukatları suçluyu kız... kurtarmak kızdırmayalım ama bir e, o da bir meslektir ya yani. kızdırmıyorum Şimdi çok daha ee, bu işlere riayet eden, helal harama riayet eden avukat tanıyorum. Orada kanun-ı manum sizden benden daha iyi biriler sonra peş peşe suç duyurusunda bulunmasın. O, o, da, o da doğru. Onu da hesap edelim. O için dikkat. E, dikkatli, dikkatli konuşalım. Değilim. Şimdi bizim zaten konuştuğumuz ahiretle alakalı. Onlar da yani ahirete inanıyorsa zaten <gülüyor> suç duyurusu yapmaz. Ahirete inanmıyorsa da dünyaya alakadar etmiyor. Her halükarda bizi rahat bıraksınlar. Peki. Ama ve lakin şimdi e, hani adamı cinayetin üstünde yakalamışlar. Elinde bıçak verdi. On da bile masumluk payı var. bir şey yapar, bıçağı ona verir. Yani her şey hesaplıyor. Bak de. onları da ben düşünelim ya... Evet. Ama tamamen ya da öldürürken yakaladılar yani. Bıçağı saplıyor yani. Bu adam yakalayacaklar. Ben avukat istiyorum dedi. Ya dediler ne avukatı ya bıçağı sen saplıyorken polis yakaladık zaten avukat. Ya dedi şimdi ben de dedi şunu merak ediyorum. Bu avukat acaba beni nasıl edebilecek edebilecekmiş? şey bulacak dedi. <gülüyor> Ben de merak ediyorum avukat istiyorum dedi yani ne diyecek bu avukat? Ama hakikaten suçlunun aklına gelmese onun aklına gelir. Böyle durumlarda bir avukat adamın suçlu olduğunu kesin bildiği halde gidip de bunu kurtarmak için ne diyecek? Suçsuz diyecekse suçlu olduğunu da biliyorsa ama şu an müvekkili onu suçsuz olduğuna ikna etmiş olabilir. Ki öyle oluyor. Yani ya tam durun, öyle olmuyor her zaman da. Her zaman öyle olmuyor. Eğer ki müvekkil onu ikna etse dese ki ben suçsuzum adam da ona inansa e bir delil de yok aksine yani. Bir avukat arkadaşım demişti ki biz suçlunun suçunu parayla satın alırız. Bu haram. Avukatlık vesaire aşağı yukarı biz böyle yapıyoruz. Aşağı yukarı, yani, yukarı, yukarı. biz burada aşağı yukarı yukarı konuşmayalım. E, suçlu elinde yani iddiasını onun ceza almaması. Ama o şimdi yalan varsa caiz değil. Yalan varsa avukat bilmiyor ki müvekkile inanıyor. Müvekkil diyor ki ben böyle yaptım, şöyle aldım, böyle sattım. Ya tamam ama şimdi o onun e, o onun suçlu olduğunu adam itiraf etti. Etti ona. Veya be, mesele belli. O itiraftan sonra o onun anladı ki suçludur. Sonra da diyor ki bunu diyor nasıl örteceksin de çevireceksin? Bunu buna derse bu, bunu buna derse o zaman e, o adam bile bile yalan söylemeyi kabullenmiş olacağından haramdır yani oradan aldığı para veya nafakaya taalluk eden bir noktadır bu caiz değildir Mesle mesleği demiyorum ben o meseleyi diyorum o, o, mesele, o. o meseleyi. şahıs konuşuyorum hı hı. ama adam buna çoğu suçlular suçunu itiraf etmez avukata da etmez eğer öyle olduysa avukat da görünen deliller muhaceresinde bunun suçsuz olduğuna ikna olduysa o zaman o adamı savunabilir çünkü neden o onun suçunu e, anlayacağı bir delili yok suçlu olduğunu anlayacağı bir veri yok. E veya veriler zayıf. Aksi de olma ihtimali var. Böyle bir şüpheli ve ihtimalli durumda kendi tercihi, üstü zanlı veyahut da hani diyorsunuz ya herkes beraat zimmet, esastır, masum mayet, falan falan filan. Bu durumlarda adamın hakikaten suçlu olduğunu da belli değilse bu da onun suçsuz olduğu zanlına binaen, görüşüne binaen Buna bir şey diyemiyorum. Evet. Ama hakikaten suçlu olduğunu bize bu sefer yalan giriyor. Yalan girerse caiz değil. Ya, yalan girerse caiz değil. E, bunu e, böyle söylemek lazım. Üst, delil üstünden evet. falan gidiyordur. Ama bu... şu da var. E, bir işte dedi ya geçer. Yani suçsuzdur diye o noktaya mü, e, müdahale etmiyor da o noktaya yüklenmiyor da suçunun e, gerektirdiği cezalarda Efendim on sene isteme payı var, yirmi sene isteme payı var. Çünkü neden? O, o suçun e, içerisinde şu eklendiyse ağırlaştırıcı sebep. Şu mevcutsa hafifleştirici sebep kanun zımnında. E, be, o onun suçsuzluğunu ispat ediyor. Bu suçsuzdur gibi bir yalan beyanı e, üstlenmeyip. Ama efendim burada şu hafifletici sebepler var. O da onu şöyle kızdırmış. Yoksa benim karısına laf atmış, şu olmuş, ondan bu böyle olmuş gibi. Gerçek meseleler var da sırf o noktada müdahil olup 10 sene almaktansa 5 sene almak az bir şey mi? E bu gibi şeyler varsa artık bu insaf meselesidir, adalet meselesidir, vicdan meselesidir. O avukat da onu kendi değerlendirmelidir olayın durumuna göre. Hakikaten hafifletici bir sebep varsa da niye kullanılmıyor o adama? Kullanılmasın yani. Onu, onu izhar etmek için ve onu kazandırmak yani o hafifletici sebep mevcut iken kullanılmamasını e, efendim ortadan kaldırmak için Peki. o başka. Ama Şimdi. bile bile yalan, bile bile bir konuda yalan konuşması asla caiz değil. Yani hapse girecek de hapiste hapis mu hapis zaruret, hapis zaruret değil. Yani hapis zaruret değildir. Yalan konuşmak için hapis mazeret değildir. Hadi şerifte de yalan... ...üç yerde caiz buyrulan yerlerden de, bir de... ...yuvayı kurtarmak yalan. ...e tabii yuvayı kurtarmak... ...karı koca arasını bulmak... ...iki yani... ...o harpte... Arpte. ...o ordunun yerini söylememek, ...cephaneliği söylememek gibi... ...düşmanın Peki. eline geçmesin diye... ...şimdi gıybet falan evet. değil mi? ...gıybet ...mesela dedikodu niye... ...gıybet dedikodu... ...dedikodu niye haramların en büyük... ...dedikoduyu sen... ...o adamın konuştuğu iyi lafı ona aktarırsan... ...o iyi bir şey... ...yani... Adam senin hakkında iyi diyor. Buna dedikodu demiyoruz ki. O da laftaçı var. Laftaçı mı ama adamı adama kaynaştırmak, telif, ülfet ettirmek, muhabbet, sevgi besletmek. Ama, ama biz, onu biz dedikodudan onu anlamıyoruz. Biz ne anlıyoruz? O senin aleyhine şöyle dedi. O, o bunun aleyhine ben, böyle dedi. Ben bu soruyu niye açtım? Şundan dolayı. Dedik gıybeti dedikodunun oldu. orada şey onun çerisinde yalan caizken iki kavgalıyı barıştırmak için yalan caizken sen bir de körükleyip barışıkları tartıp kavga ettiriyorsun. Tamam. Onun için dedikodu kadar, yani hı hı. laf taşımak kadar büyük. Kabir Hazabının toptan ondan. Tamam. Ben şu soruyu şu tamamını mı şuradan gidelim. Ee, bazı tam adı aklım değil ama birkaç kez böyle bir bilimsel araştırmayı haberini yaptığımız hatırlıyorum. Bazı üniversiteler araştırmalar diyor ki e, dedikodu yapmak, e, birlerin hakkında üçüncü kişilerle konuşmak. O Gıybet. de iyi geliyor. İnsan, çok tatlı gelir. Çok tatlı. Insana rahatlatıyor. Evet. İnsan psikolojisine inanılmaz katkılar var filan. Şimdi bilim mi din mi gibi saçma sapan bir sürece girmeyeceğim ama bir tarafta böyle bir şey var, bir tarafta da şimdi haram. Fakat çok da lezzetli, çok da keyifli. E zaten haramlara lezzetli. Cennetin etrafı, nefsin istemedikleriyle Hat kuşatılmış. Hocam, bu haramlar... Cehennemin etrafı şehvat. Bu haramlar. Ve can çeken var. lezzetlerle kuşatılmış. Yani cehennemin etrafı. Çünkü Hı. bu imtihanın gereği. Öbür türlü helva lokum ne kadar fazla yersen cennette o kadar derece maddesi. Diye. Bunucek kötü olay olur? Lezzetli olan bir haram yok galiba değil mi? Bütün, bütün haram, haram yani haramlar da bazı insanın kendi dünyasına göre o haramı canı çekmeyebilir. Ama genel manada can çekişi şeylerdir. Evet. genel manada. Ne diyorsunuz bu soruya? Şimdi bu <gülüyor> ama diyorsunuz ki zaten gıybeti de ihtirası da. Gıybe, gıybet gıybet olduğu için insan ruhuna gıybet e zina. Gıybet zinadan daha şiddetlidir bir hadis-i şerifte 36 zinadan daha şiddetli ve bu gıybek bizim ekmek peynir gibi yaptığımız bir mesele ben geçen bir sohbetimde bir iki evvel sen instagramı almışsın halbuki onları alsaydı şimdi ben burada konuşmazdım ben de beni dinlerdim çünkü kendimi de dinleyince çok etkileniyorum yahu diyorum amel et mi? yahu diyorum ahmet amel et ya. bak ne konuşmuşsun kendimden de etkilenen biriyim yani hak kelamdan tesirlenmek fıtratımda var şimdi bu gıybet 36 zinadan daha beter olduğunu Hadis -i şerif de yakında gör. Zina'dan beter olduğu meşhur bir hadistir Evet. Ama bu 36 zina İmam de imam büyük mübarek bir adet bukhari hazretlerinin ee, biraz sonra muhasır, 100 sene sonra bir 100 senelik bir şey çıktı. Kitabı çıktı, çok kıymetli bir eser. Onda gördüm. 36 zina'dan 36 zinane diye. Bunun veçine yani? Ne olabilir bunun anlamı ne manaya gelebilir? sebebini de beyan ediyor sallallahu aleyhi ve sellem ki bir insan zina yapsa eğer tecavüz değilse yani karşılıklı rıza üzere zinaysa Allah'ın hakkına girer ve tabii bu kebair günahtır. Kur'an-ı Kerim'de esem kuyusu cehennemin dibinde kuyuz yine hakkında birçok tehdit var. Veler ki eğer karşılıklı rıza üzereyse kebair günahlardan Allah hakkı olarak kalır. Karşıdaki kul davacı olmadığından ...tecavüz olmadığı için, rıza olduğu için... ...davacı olmadığından... ...dolayı ondan helallık alması icap etmez. Yani ahirette kurtuluş... ...ancak Allah'a istiğfar edecek... ...çok af isteyecek... ...Allah pişman olacak falan da... ...günahını affettirmeye çalışacak... Bir daha yapmama azmedecek, edecek. Kevbe i Nasuh dediğimiz... ...şeyi işletecek, kaideyi işletecek. Aksi takdirde kul hakkı yok orada. E çünkü kul, iki kul rıza üzere... ...olana zina diyoruz zaten... ...öbürüne tecavüz deniyor, saldırı deniyor vesaire. Şimdi... Gıybette nasıl? Gıybette karşı tarafın hakkı terettüp ediyor. Hakkı terettüp edince zinadan bir farkı çıktı. Sen gidip o adamdan bana hakkını helal et demedikçe ve o adam da sana helal olsun ettim demedikçe sen ahirette bu büyük günahtan suçundan kurtulamıyorsun. O zaman bu yönüyle zinadan şiddetli oldu. Ayıp çünkü seni başkasına gönderiyor Mevla ayıp araştırmak için de aynı şey nedir ayıp araştırmak e, ayıp araştırmakla gıybet aynı şey mi? gıybet aynı şey değil yalnız araştırdıp da ulaştığın neticeyi doğru neticeyi sunuyorsan ayıp araştırmak gıybetle birleşir yanlış neticeyi sunuyorsan bir de uydurup katıyorsan montaj patamontaj da ekliyorsan suyundan da koyuyorsan o zaman iftiraya, efendim, iftiraya e, girer Şimdi bunlar öyle büyük kulakları ki öyle büyük kulakları ki yani hadis-i şeriflerde bu hususta birçok hadis-i şerif var. Ee, efendim, bak gıybetin 36 zinadan beter olduğuna dair hadis-i şerife bakın. Niye 36? 40 değil 45 İşte bu hadis-i şeriflerde bazı şeyleri mesela hani öğlen namazı niye 4 rekat? 3 değil 5 değil. <gülüyor> Yok onun gibi. Hayır, onun gibi bu. Yani had Mesela zekat niye 40'da 1 bir 1,5 değil 2 değil. Evet. Yani İslam'da bir sayı verildiyse namazlardan sonraki tesbih 33 33 33. Hocam ayet haşa bir şey mi? Ya, ya bu da hadis. Tam bu da hadiste. Hani Ya mi? namazın sonundaki 33 34 değil. Ha ben iç yanım çekiyor. Canım 38 yapacağım. Kardeşim, hadiste vaat edilen müjde 33'e. Sen 33'ünü 33 olarak koru yap. Ondan sonra 33'de 33 bin içeceğim. Hmm. Fazileti var. Ama bu sayıyı muhafaza et. Anahtarın dişleri gibi fazla olsa açmaz, eksik olsa açmaz. Şimdi o hadiste ama vardır onun nikmeti. Esiletül Hikem diye bir eser var ruhul beyanın da kaynaklarındandır hikmetlerin sorular şimdi senin gibi arkadaşlarımıza çok faydalı da tercümesi çıktı bu bilmiyorum yani orada hikmet soruyor bazı hikmetler söylüyor e biz inanırız hikmetinde aklımızın erdiği hikmetler varsa da e daha ferahlanırız ama aklımız ermese de hadis-i şerifte varid olduysa ki bu budur mesela birçok hadis-i şeriflerde böyle sayı geçer e şey ne diyor Faiz diyor yetmiş küsur günaha dahildir. Yetmiş küsur. Mesela orada yetmiş ve küsuru da söylüyor. Ee, yani oradan mutlaka deştiğin zaman bir şey çıkar. onun oradan stokçuluğa mı gidiyor, ihtikara mı sokar, öbür günahtan efendim başkasının kul hakkından zulmemi sokar. Yani o yetmiş küsur onun bir fitnesi fesadın bozukluğu vardır. Ee, ama ben yetmişe bulamadım da altmış beşte kaldım diye de bu hadis sahih değildir diyemezsin senin mantıkınla din senin aklına göre olsaydı zaten her şeyi sana sorardık yani insana sorardılar şimdi burada gıybet ne mimet ne mimet laf taşı bak orada konuşulan lafı adamın aleyhindeki lafı ona aktarıyorsun dediği lafı aynen de aktarsan o adamın gönlünü ona bozuyorsun o adam ona yapacağı bütün iyilikleri iptal ediyor yapmak istedikleri hayırları ifsad ediyorsun Efendim, ondan sonra o da ben de bunun haline ne plan kurabilirim? Önlemini Buna al bir zarar... şey yapıyorsa, tedbirini almak bu sürü bir tehlike geliyor. Aman Efendim ben. şimdi mesela, iyi sordunuz, gıybetin e, caiz olduğu yerler var. Öyle mi onunla? E, tabii ki, niye? Nasıl? Her kaidenin <gülüyor> istisnası var. Hocam suyunuz... Le, leşelil fasık gıybetün, e, fasıkın gıybeti yoktur diyor. Fasıktan kastı ne? Adam evinde içki içeni demiyor. Ama şimdi bir adam küçük çocukları toplamış veya onunun bunu toplamış içkiye alıştırıyor. Bedava içki veriyor veya uyuşturucu. Şimdi o çocuk o uyuşturucuya parayla ulaşamaz. Ona baştan bedava veriyor sonra alışkanlık yapacak ondan sonra onun ocağına düşecek ondan sonra o devamlı satacak. Şimdi böyle bir durumda bunu polise ihbar etmek de gıybet değil. Bunu efendim soran adama söylemek de gıybet değil. Çünkü fasık demek günahını izhar eden. Açıkça ilan eden ve başkalarını teşvik eden demektir. Günahını derken buralarda ekseri günahla suç paralel gidiyor. Hırsızlık ona göre, zina ona göre, gıybet ona göre. Ama şimdi şu var. Mesela adam gelmiş sana diyor ki arkadaş senin komşun, dükkan komşun ve ev komşun falanca oğluna benim kızım istiyor. Ben de bunun huyunu suyunu bilmiyorum. İşte şimdi instagrama baksa anlar. <gülüyor> Çünkü neden? Kaç kişi öyle bozdu için Instagram'ın faydaları da var. Tabii. Niye? Eski dolaştığı kızlarımızları hep koymuş Instagram'a, sonra da gidiyor hacı'nın kızını isteme. <gülüyor> Hacı da uyanık bir Instagram'a bakalım diyor. Tabii. Bir de bakıyor ki eski şeyler, naneler Tabii. çıkıyor. Tabii. Lan diyor sen benim kızımı ne izler istiyorsun, Ge kırmadığın çanak kalmamış diyor. <gülüyor> ha Instagram'ı Instagram'ın faydaları. Atarsan öyle kimlen gezdim, kimlen yedim her yerde, <gülüyor> yemeğin yanında birileri de çıkar. Evet. Tamam mı? Ona, göre, ona göre dikkatli çekeceğin yani. Abi. Şimdi <gülüyor> burada adam sana diyor ki benim diyor kızımı vermem uygun mudur değil midir? Tipi şekli iyi görünüyor zaten sana gelirken efendim aklı, akıllı, ustu, tipli, tipi güzel, tıraçı mıraçı ona göre uyumlu geliyor öyle öbür türlü zaten ipi gibi gelse, Allah Rus gelse tıraşı başı bir tarafı var bir tarafı yok ne bu ne diyecek kızım deneli şey. Yani ona göre şekilli geliyor. Hı -hı. Bu adama soruyor. Bu adam da biliyor ki bu çocuğun kötü alışkanlıkları var. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Eğer de, derse ki efendim vergisin ya nasibidir, kısmetidir falan falan. Sonra da bu o yuva dağılacak, ortalık karıştı. Geldi buna ben sana sordum kardeş. O adamın böyle huyları var. He ben bilmiyordum dese bilmiyorduysa tamam o başka bir şey. Ama biliyor, biliyordun da bana niye söylemedin? Niyeceğim? Kıybet E gıybet haram kardeşim ben adamı gıybet Adamın yanında değildi ki. Şimdi buradaki gıybet haram değil idi. Hatta zaruriydi. E ben gıybet edin benimle her yere ediyorsun adamı yakmak için burada kızara veriyorsun. Desene adama bu çocuğun kötü huyları var. Ama o zaman şöyle de dese biraz Müslümanlar akıllı olsun. Ya şimdi gıybet ettirme bana. Bazıları da bu usulü hmm, kullanıyor. Tabi. Ya gıybet ettirme bana demek. Açılırsam dökülürsem yani. Kız, kız verilecek adam Oy. değil demektir yani. Ay. O laf bile yeterli olmalı. Ama Ay sen ya. çocuğun arabası son model. Villamille güzel. Ondan sonra o da gıybet ettirme bana değdiğince. De çok da açık seçik de bir suç günah söylemedi ya. Gönlüm vermekten meyilli. O başka o zaman sen kendini yakarsın. Bir adam gıybet ettirme bana diyorsa da. Biraz da anlamak lazım. <gülüyor> veya adam borç alıyor herkesten dolandırıyor milleti. Peki efendim. onu soruyor ki ben buna borç vereyim veya kefil olayım. Şimdi sen burada gıybet etmeyin diyebilir misin ya? Kaç tane örneği var adam almış ödememiş. Kefil olduğu adamı yakmış. Hocam biraz soluklanalım. Kesinlikle. Ee, Siz de biraz rahat O manada gıybet ama bunu şimdi genelleyip... Burada ben birini kurtarmak için gıybet ediyorum. Böyle numaraları Rabbim yutmaz. Sen orada şahsi gıcıklığında... Adamı hakir düşürmek, kendini üstün göstermek için gıybet ediyorsun. Ondan sonra da işi İslami bir kılıfa sokma. Yani o konular çok özel konulardan bahsettim. Peki. Ee, sevgili seyirciler kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Cübbeli Ahmet Hoca ile... Benim de suyum bitti zaten. ...sohbetimize devam edeceğiz arkadaşlar. Suyumuz da bitti, çayımız da bitti. Bunları da biz bir tazeleyelim. Siz de e, suyunuzu, çayınızı tazeleyin. Kısa bir aranın ardından tekrar üzüllerinizi olalım efendim. Şu kısa bir ardından tekrar huzurlarınızdayız efendim Çünkü belamet Hoca'yı ağırlıyoruz sorularınızı Sorularımızı yöneltiyoruz kendisine Şimdi hocam Ali'ye gitmeden önce Gıybet dedik o dedik Tabii bütün bunların üst başlığına biz bir Kardeşlik diyelim insanlık diyelim İslam kardeşliği diyelim ee, Ayıp araştırmak Gıybet dedik Tecessüs Tecessüsle de gıybet yani, yan yana zikrediliyor Tecessüs şüphe değil mi Yok Tecessüs <gülüyor> Araştırmak İstihbarat yani. Araştırmak. Ya bu istihbaratın sen eğer vatanın, devletin e, güvenliği için, ölünmemesi için veya bir adam bir adamı öldürecek bunu e, öldürmemesi için gibi araştırmalar. Tedbir amaçlı yapıyorsanız. Tedbir amaçlı yok. bunu ama şimdi adam şimdi ömür adamı öldürecek mi diye sen bunun e, duyum aldın veya ihbar aldın. Bu ihbar üzerine sen bunun peşine adam taktın. Veya bunun e, sesini dinledin. E, kayıt aldın. Veyahut efendim peşine adam saldın. Geçti. Şimdi bunun bu adamı öldürmesiyle ilgili e, öldüreceğiyle ilgili terör çıkartacağıyla ilgili anarşi yapacağıyla ilgili konulardaki verileri toplaman cem etmen ilgili birimlere ...aktarman caizim. Fakat şimdi sen bunun arasında... ...aa gitti oradan da o arada gitti bir kadınla... ...beraber oldu. Ne alakası var bunun bununla? Tecavüz etti? Yok. Özel hayatı. Veyahut evde kendi anı... ...hanımına kızı, kızı bir adamla... aşnaf laf yapıyor. Ne alakası var bunla? Sen bunları çorba yap ondan sonra torba yap... ...adın olur senin torbacı ya. Sen olsun torbacı ya. Şimdi... Suçtan alakalı önleyici tedbir ayrı bir şey. Şimdi mesela buna misal verecek olsa Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu dönemindeki geceleri takibe çık. mubareen hafiye teşkilatın yok kendi kendine işte biliyorsunuz o Süten kızın meselesinden o kızı işte oğluna almasından tut dolu olay yaşadır. Hep Hazreti Ömer dönemi farkındaysan hiçbir halifeden de nakledilmez bu gece gezmeler. Genelde kapıları dolaşmalar ama efendim, sallallahu aleyhi ve sünnetidir Medine sokaklarında gece gezerdi araştırmak için değil Kur'an okunan evleri dinlerdi şimdi E gidi o Medine geceleri şimdiki İstanbul geceleri yani şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında e, buyuruyor ki sahabesine dün gece e, gece derken teheccüd yani imsa 2-3 saat kala şimdiki 3-4 dün gece sokakları gezdim her evden ...arı uğultusu gibi... ...Kur'an sesleri duydum. Her evde. Medine münevvere işte. Münevvere ne olur? Işık bol olunca münevvere olmaz. Nur... ...başka bir şey. Belki ışıkları yoktu ama... ...işte iman nuru, Kur'an nuru... ...evleri pür nur etmiş. İçinde Kur'an'dan bir şey... ...olmayan ev... ...yıkık ev gibi. Ee, bir adam yıkık virane ev gibi. Kur'an'dan bir şey olan adam... ...efendim mamur ev gibi. Bunun gibi. Şimdi... Sonra derdi ki sallallahu aleyhi ve sellem hatta Ebu Musa le çok güzel okurdu. Dedi ki Ebu Musa, senin evinin önünden geçemedim, durdum. Çok güzel okuyordun. Ne kadiriz biz mizmaram Ali Davut. Davut'u seslerler ya. Davut Aleyhisselam'ın ses tonlarından tellerinden sana da bir ses şeyi verilmiş. Efe, o da başladı ağlamaya. Ya Resulullah, senin kapıda olduğunu bilsem çok daha dikkatli okurdum yani. Li haddartu tahbira. Bu şekil dolaşırdı. O arada yani birçok şeye de tesadüf etmiş olabilir. Hazreti Ömer Efendimiz bunu biraz daha geliştirmiş, sistem artık hale getirmiş. Biraz da işte mazlum, aç, e, hırsız, iç içki içen gibi e, araştırmalara da çevirmiş. Kendi açısında. Bunu yaparken işte o süte su katma meselesine hastamış mesela. Kadın diyor ki su katalım. Kız diyor ki Allah şey, efendim, halife yasak etti. Kadın diyor ki halife mi? kaçıncı uykuda kızım. Halifenin ne, ne haber olur getir şuradan bir, bir kepçe su katalım. Diyor ki halife uyuyorsa Allah uyuyor mu? İşte onu gidiyor sonra işaretliyor orayı. Yani gidiyor o kızı oğluna istiyor. Ondan da Ömer ibn Abdülaziz denen beşinci halife çok büyük bir zat. Adalette dünyayı doldurmuş. ikinci Ömer denilebilecek radıyallahu anhüha. Bir zat zuhur ediyor Tabii ki hep bu helal lokma meselesinden neslede sirayetinin örnekleri haram yiyenden de böyle nesil bozuk çıkar. Şimdi e, bir gece yine gezerken adamın birinin evinin içini şey ediyor. Tabi evler de şimdiki gibi mukavemetli evler değil. Evin içinin görülmesi veya ulaşılması veya bahçeden damdan atlanması kolay. Neredeyi çektiğin zaman? Da <gülüyor> Orada da adamın içki içtiğini görüyor. Halbuki tabi içkine de sopası var. ...yani hat cezası var İslam'da... ...katçap olduğunu demeyelim yani şimdi korkutmayalım bile... <gülüyor> ...zaten şu anda öyle sopa mapadan yok... ...içene belki de madalya takacaklar... <gülüyor> ...efendim e, adama... E, ...at diyor şeyden... ...damdan veya... ...kapıdan değil yani... E, ...bu sefer adam... ...birden karşılaşıyor koca ile karşısında... ...diyor ki... ...adama efendim sen nasıl içersin... ...şudur budur hat var ceza var yani... İslam'ın hukuk sisteminde İslam devleti olduğu için hukukunda var Yani ona ceza uygulaması gerekecek Diyor ne yaptım ben ya, ya Daha ne yapacaksın haram yapıyorsun Günah yapıyorsun iş e Diyor ki o zaman Şimdi bak ben bir günah yapıyorum yani Bir emri kırıyorum bir yasağı işliyorum Sen üç tane yasağı işledin diyor. Hazreti Ömer işte şimdi sana geleyim Başındaki örneğe Hakkı kabul etmemek Kibir neydi hakkı kabul etmemek şimdi bu adama eğer Hz. Ömer'de zerre kadar kibir olsaydı bir defa emirul müminin yargının başı yetkinin başı yürütmenin başı hepsinin başı o bu kadar yetkiyle ve kanunen bir yasak çiğneniyor ya sen ne konuşuyorsun be bir de ayet okuyorsun he elinde şarap bir de üç ayet okuyorsun he sıslan derdi bizim anladığımız kafalar ama kibir olmadığından hakkı örtmemek. Ne demek hakkı örtmemek? Dur bakalım ne diyeceksin? Buyur. Ben hangi üç emri kırmışım diye soruyor. Aziz Ömer bunu rahatlıkla sorabiliyor. O adam da yani onu diyorum o zamanın Sarucu'da şindikinin evendim hocalarından daha mı alim? Neyse. Şimdi böyle bir, biri yakalansa ...hafız oca olsa üç ayet çıkaramaz yani... ...kendini kurtarma... ...magazinsel boyutta bile çıkaramaz yani... Hı hı. ...diyor ki bak diyor, bir diyor... ...ve etül büyüt eminebbabi... ...evlere kapılarından gelin diyor ayet... ...sen bacadan girdin diyor... ...Allah, Allah. diyor ya kapı varken niye bacadan girdik... ...niye... ...Hazreti Ömer'in geldiğini duyup da içkiyi saklayamazsın... ...cürbü meşrut yapacak... ...pat atlamak için... Yapacak ...diyor ki da. kapıdan girecektin... ...iki... Diyor ki vela tecesi ayıp araştırmayın. Ben çıktım sokağa mı masa kurdum? Hani Beyoğlu'nda o meseleler var ya sokakta içersen yasak içeride içersen. Sokak yol falan. E sen şimdi ben diyor sokağa mı masa kurdum? Ya yani şimdi sokağa da masa atarsan hep ben yani. Şey yok teşhircilik ve teşvik. Suça teşvik. Ama ben diyor evde kendi kendime. Tamam bu yasak haram günah olabilir. Allah'la benim aramda ben buna iman etmişim. Ama nefsime malik olamamışım yani. Bir günahım var. Ve la tecescesu. Ayıp araştırdın mı sen? Senin görevin değildi ki evin içine bakmak. Oradan da kırdın diyor. Ondan sonra bu ev senin evin mi diyor ya? Değil. Allah Teala ne diyor kendi evin olmazsa? Ya lezina menü la Adamı görüyor musun nasıl işte? La bu buyutun en azından tabiin çünkü. Sahabe olmasa da en azından Tabi'in Hazreti Ömer'i gördüğü için. <gülüyor> Kendi eviniz olmayan evlere öyle yukarıdan aşağı girmeyin. Hatta <gülüyor> ee, Gelin bir ünsiyet peydah edin. Yani geldiğinizi kapıda olduğunuzu hissettirin. Yani işte kapı çalmak şudur budur, izin istemek, müsaade istemek. Sonra ehline selam verin. Tabii ki ilişki elinde olana selam verilmez. Hadi oradan selam işi düşer ama kapıdan hissettirmeden atladın diyor hal böyle olunca ben günah yapıyor bir emri kırdım sen üç emri kırdın diyor Hazreti Ömer diyor, Allah seni de affersin, beni de diyor. <gülüyor> işte adam işte devlet reis işte yetki işte adalet niye bütün dünya durdukca Hazreti Ömer'in kibir hakkı örtmektir orada sen suçlusun gel bakayım konuşma öyle değil tamam da senin suçun e, aleni değil teşhirli değil bu arada ben de üç tane suç işledim sen de bunu ibraz etmemişsin. Ben bunu araştırarak buldum. Araştırmak görevim değildi. İslamiyet şunu demiyor. İslam devletinde, İslam hukukunda... ...polise, bekçiye... ...insanlar evlerinin içinde ne yapıyor? Namaz kılıyor. O zaman namazda da ceza var. Yani İslam hukukunda namazı terk etmekte. Ama adam sabah namaz evde namaz kılmamış. Sen bunu araştırmak için gizli kamera koy... Namaz kıldım mı kılmadım ona göre ceza verelim. Böyle bir şey var mı ya? Allah'la arasındaki işleri ama toplumu bozan, muzırrat yani zarar verici faaliyetler, örgütsel faaliyetler, milleti uyuşturucuya alıştırmaklar, zina şebekeleri kurmaklar, milleti fuhuşa teşvik etmekler, zorla insanları tuzağa düşürmekler bunlar tamam. Hı hı. Ve lakin e şimdi mesela hadis-i şerifte ne diyor? idrol hüdude bir şubat hat cezası zinada bile e, yüz sopa vardır, rejim var en ufak bir şüphe varsa cezayı def edin cezayı bulamayın ortadan kaldırın e, yine mesela e, hadis şerifte gizlemeye keşf ediyor adam kendi suçunu anlatmaya geliyor kendi suçunu efendim sonsuza ört git diyor Kimsede dayanamıyor bir tanesinin başına geliyor efendim eee zina vakı olmuş kadın e, geliyor e, diyelim ya Resulallah ben zina ettim beni temizle diyor buraya dikkat edelim beni temizle şu demek yani işte evliydi recm edilecek bekardıysa yüz sopa atılarak ahirete hesabım kalmasın ahiretin azabı ebedidir veya daha şiddetlidir çünkü Müslüman ölene ebedi azap yok ama daha şiddetlidir dünyanın azabı ehbendir ahirete inanan bir kişi için beni temizle diyor İfadeye dikkat. Dua'yı da öyle mi yapmak lazım? Yani cezamı burada ver. <gülüyor> Yok. Tevbe eden insanın cezamı burada ver dememesi lazım. Hmm. Çünkü sahabeden birisini gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki <gülüyor> yani tüyleri yolunmuş serçe gibi kalmış. Hani tüyleri yolununca çok üşür ya. Böyle titriyor. Çünkü tüy onu koruyor. Öyle artık bitmiş bir olmuş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu ki. Tabii ki mucize o, o tabi yine bildiriliyor sen bir dua yaptın mı ki bu hale düştün o da dedi ki ben bir dua yaptım ne dua yaptın dedi ki ya Rabbi ahirette bana ne azap vereceksen hepsini dünyada peşin ver de orada belam kalmasın dedi ki sen bunu izellâ tutuk sen buna dayanamazsın çünkü dünyadaki yaptığın günahların karşılığında seni temizlemek için verilecek bela ve musibetler kefaret mahiyetindeki sıkıntılar yine seni çok zora sokar Bak çirin çirin titriyorsun. Ve adam sen şöyle dua etseydin ya. Rabbena atina fi hasene ve fil hasene Ya Rab dünyada da afiyet, güzellik, günahsızlık. Hayırlı iş, harama düşmeden kazanç, haramlara düşme, düşürmeyecek salihabi hanım, avrat, efendim, imkanlar. Hiçbir harama düşmeyecek güzel imkanlarsın. E şimdi düşmene gerek var. Evlenmek helal. Ama imkanlar meseleleri de oluyor. Evlenemeyeni şusuz. E bana dünyada afiyet ver. Güzellik ver. <gülüyor> Ahirette de bana güzellik ver. Cennetini ver. Nimetlerini ver. Cemalini göster. Böyle dua etseydin daha iyiydi. Şimdi şu var. Sen nasuh tevbesiyle tövbe ettiğin zaman. Bir daha yapmamak üzere azmettiğin zaman. Geçmişte yaptığın günahı her hatırladığında acısını içinde hissettiğin zaman. Hani şöyle. Bazı tövbe edenler var. Ben de öğlelerine rastladım. Ya ne imkanlar vardı o zaman? Ah fırsatlar neler yapıyorduk yani falan. Tövbe etmiş ama içinden de o günlerin tadı çıkmamış. Ya bu tövbe nasuh değil. Bu tövbe nasuh değil. Ama o günaha dönmediği sürece geri dönmediği sürece onu hatırlayıp zevk alsa yine de tövbe ettiği için tövbesi kabul ve lakin o günahlar sevaba döndürülme artı ve ilave eki var. Allah onların kötülüklerini sevaplara çevirir. Eğer o günahı hatırladığı her zaman içinde acısını ve nedametini ve pişmanlığını çekmiyorsa günahları sevaba dönmez. Eski yaptığı günahlar sevaba dönüşmez. Ama o günaha dönmediği sürece tövbesini bozmadığı için de tövbesi kabuldür. Ve lakin nasıl olması yani bu ince bir detay. Ee, bir tövbenin nasuh olması yani sana nasihat etmesi. Nasuh nasihattan gelir. Sana nasihat etmesi ne demek? Her ne zaman o günah aklına gelse o tövbe karşına dikilip sen tövbe etmiştin. Ee, bir daha yapma diye sana nasihat edebilecek derecede günahları unutturmalıdır. Hatta günahları hatırlamak bile caiz değildir. Eski yaptığın günahları hatırlamak, hatırlamak caiz değil. Unutmak lazımdır. Tövbeyi Çünkü, güçlendirmek için de mi hatırladın? E, ancak hatırlamak seni çok pişman ediyor da ağlatıp ağlatıp duruyorsa hatırlanırsın. Ama ortada bir durumdaysa ara sıra vay anasını dedirttiriyorsa bunu hatırlamamak lazımdır. Mesela Evliya Allah'tan bir zat <gülüyor> zannederim Cüneyt Bağda değil mi? Bir zat, devamlı ağlıyordu. Dedi Efendi Hazretleri niye ağlıyorsun? Dedi bir günahımı hatırlıyorum. Günahı da ne biliyor musun? Badat'ta çarşıda yangın olmuş herkesin dükkanı yanmış da ona da senin dükkan yanmadı kaldı efendi hazretleri dedikleri zaman elhamdülillah demiş sevinmiş ben nasıl bu kadar Müslümanın dükkanı yanarken kendi dükkanım yanmadı diye hamd edebildim her zaman ham edilir ama buna dair niye hamd ederek bu kadar Müslümanın zararını düşünmedim inna lillahi inna alevacihun demedim gibi onu devamlı hatırlıyormuş devamlı alıyormuş Mübarek'in de amel defterinde başka günah olmadığından hatırlayacak hatırlayacak bula bula bunu buluyormuş. Bu bizim için sıradan bir şey. Evet. Devamlı efendim Aa, iyi ki bizim ev yanmamış komşunu olmuş dört cenaze çıkmış Aa, vah vah falan. Ama tabii komşu, komşuluk hakkı falan. Müslüman'ın derdiyle dertlenmek müminler tek ceset gibidir <gülüyor> ee, eli ağrısa bacağı da ağrı çeker. E, sıtma tutsa e, efendim eli ayağına sen ağrıyorsan bana ne beni bırak uyuyacağım diyemez öyle şimdi sen başı ağrısa hiçbir yere uyuyor rahat değil halbuki bacak başa diyemez mi ki yani hadis herif onu anlatıyor yani senin ağrından biz niye zarar görüyoruz ya senden benim ne alakam var ayrı birer uzun ama el mü'minun ekel cesedil vahidi Şimdi görüyor musunuz gıybet dedikodudan ve tecessüsten ve ayıp araştırmaktan ve birbirini rezil etmek için mücadele vermekten bahsedilirken hadis-i şerif ne buyuruyor tersine Müminler tek ceset gibidir. Efendim bir tarafı izeşteke uzun minu, bir uzmuş şikayetlense tedaale usayrul cesedi bisseheri vel humma bütün bedeni ne demesi lazım? Uyuma. Başına ağrıyor, uyuma, ayağına da diyor uyu, bir bir biçim. İslam bünyesi Müslümanlar da bir bütün olması lazım. Değilsek ki değiliz, öne görülüyor. Yani tam da o zaman biz kamil değiliz. manada bir mümin değiliz. Yani şu hadis-i şerif sahih. Hiç tartışması sahih bir hadis. لَا يُمِنُوا هَدُكْمَ حَدَّا يُحُبَّ لَا يُحُبُّ Bir insan kendisi için sevdiğini mümin kardeşi için sevmedikçe, bakın hadis-i şerife dolambaçlı mana vermeyeyim. Lugat manası düz vereyim ama tabi zahiri de iyi bir şey değil de tabi mümin olamaz diyor. Bu durumda da mümin piyasada yok demek oluyor tabi de mecburen tevile gideceğiz yine. Nedir tevil? Tevil mecburuz çünkü neden? Kamil mümin olamaz. Yani imanı kemal bulamaz. Peki kendi kızının başına gelse yok sesini kaydettin yok görüntüsünü aldın attın internete. Kendi kızın hakkında olsa. ister misin? istemezsin. Niye yapıyorsun bu başka adama? adam? Adam kalkıp intihar ediyor ya. Adam kalkıp intihar ediyor kızımız bir şey çıktı, görüntüsü çıktı diye. Nice insanlar intihar etti kızının karısının hakkında bir şey çıktı diye. Adamın özel hayatı, insanların zina etme özgürlüğü de var. Yani Allah'la arasında haramdır, günahdır. Suça girmeyen bir şey. Yani bu adam zina etmiş, etmiş. Ama senin onun görüntüsünü alıp da millete teşhir ettirmen nedir? O zinadan binlerce beter günahtı. Bak bir gıybet 36 altı dedik şimdi sen ne 36'sı bir hak, hadiste rakam bile yok. Hadiste rakam bile yok yani sen şimdi dersin ki niye 36 işte 36 denir mi buna şimdi? Bila hesap bir gayri hesap. Burası yani nasıl bu nasıl ya bir namussuzluktur? Nasıl bir namussuzluk? Ama maalesef bunu Müslüman Müslümana yapıyorsa bu olacak iş midir? Ve la ayıp araştırmayın. Şimdi hadis-i şerifte Ben tetebbe'e avratil müslimiyim. Kim Müslümanların avretlerini ...mahremlerini... ...özellerini... ...nin peşine düşüp araştırırsa... Allahu avratehu... ...yevmel kıyameti... ...buraya çok dikkat... ...zerre kadar imanı olan, zerre kadar Müslüman olan... ...hiçbir veciyle, hiçbir nedenle... ...hiçbir sebeple... ...yok şunun âli menfaati bunun bilmem ne çıkar... ...böyle bir şey yok... ...özel hayat meselesi... ...devlete, vatana ve halka zarar... ...verecek konumda olmadıktan sonra... Böyle bir şey şüpheyle araştırılsa bile peşinden ulaşılan bütün verilerin imha ve iptali öyle bir iptali lazımdır ki birinin eline geçip de onu kullanırsa yine çeken mesülür. Hal böyle olunca Allah da diyor onun ayıplarının peşine düşer. Allah onun gibi gizli istihbarat yapmıyor ki her şeyi biliyor. Ne demek peşine düşer? Ya ve Kıyamet günü mahşerde onu çıkarır. Sen şu gün şunu yaptın şu saatte bunu yaptın. Hanımınla bile yanlış iş yaptıysan, şerata uymayan muameleler var hanımınla bile, onu bile peyasaya çıkarır. Her şeyini senin deşer. Yine özel hayat özeldir. Sana oğlunun kasetini göstermez tabii. Çünkü la yezivali dun amvelidi, hiçbir baba çocuğundan ceza çekmeyecek. Ve la ve cazin amvali dişiye, hiçbir çocuk babasından anasından ceza çekmeyecek. Adamın kızı bilmem ne yapmış, sen adamı niye intihar ettirecek duruma getiriyorsun be kardeşim? Adamın, adamın kendi de değil yani hepten zıvanadan çıkmıştık şimdi Allah senin ayıbını araştırdığı zaman araştırmak şu demek didikleyip de hesabını geçtiği zaman demek biliyorsunuz mahçerde büyük bir hesap var hadis-i şerifte buyuruyor ki mennûküşel <gülüyor> hisâbehelek bir insana hesap görürken Allah neden niçin başladı mı o adam cehennemlik olduğunu anlayıp yıkıldı gitti Ayşe annemiz e, acayip akıllı bir kadın olduğu için birçok hadiste falan sebebi vurut teşkil ediyor. Soru soruyor. Dedik ya Rasulallah. E, Allahu Teala buyuruyor ki: Fema men, men husi be Hesaba çekilen mutlaka azaba çekilir. O, hesaba çekilen azaba çekilir. Bu dondurdu ortalığı. Çünkü herkesin azap görecek mi günah? be yok hesap hesap günah demiyor. Günah demiyor ya. Hesaba çekilen, belki senin hesabın temiz çıkacak. Hesaba çekilen azaba çekilir diyor. Hadis bunu deyince, Ayşe annemiz dedi ki, Ya Resulallah, ayete hemen ayet okuyor, Müctehide Niçin diyoruz ki, Cemel vakasında şurada burada, Ayşe annemiz hata etti ama, hatada içtihat var. İçtihada dayandığından günah olmadı. Çünkü içtihat kendine göre bir hakkı bulma çabasıyla, Birçok sahabe de o içtihaata kail oldu. Şimdi bak içtihat. Dedi ki Fe kitabı bi yemini fe Amel defterini sağ elinden verilen çok kolay bir hesapla hesap görecek. Evet. E, o zaman hesap kolay hesap da var. E, hesap görecek. E sen diyorsun ki azap görecek dedi. Sağdan alan zaten o zaman <gülüyor> meselesi kapanmış demek. Ama sağdan alanın e, kapanmış ama ayetin sonunda diyor ki hesabı kolay olacak diyor. Yine hesap var. E sen de dedin ki diyor hesap olan azap olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ya Ayşe inne madakil ardı o onu anlamamışsın o hesap kolay hesap dediği arzdır arz ne demek gösterimdir sunumdur sunum ne demektir adama bütün amelleri açılıyor gösteriliyor ve bu gösterilirken yüzünü ak edecek şeyler. Gösteriliyor sen bunu yapmışsın. Ne mutlu sana, çağına yazılmış. kadar sevapsın. Bazı aradan mekruhlar mı? Bak bundan tevbe etmişsin. Bu zaten silinmiş. Bunun cezası yok. Bunun hesabı yok. Bunda nasıl tevbe de sebat etmişsin. Bu günah çababa dönüştürülmüş. Bu şekil sana gösteriliyor. Hatta başka bir hadis-i şerifte diyor ya, adamın önüne <gülüyor> cilve ve panya olsun diye defterini çıkartmışlar. Günahlar esasen silinmiş ama ona silinmemiş halini gösteriyorlar. Bak şimdi adam kalpten gidecek de ahirette ölmek yok. Ölmek olsa ki çek, Ölemiyorsun. Hocam öyle baktığınız zaman herkesin sunumunda baya bir sıkıntı olacak. Ama bakın. Şimdi günahlarını gösteriyorlar. Küçük günahlarını. Daha büyükleri göstermiyorlar. O da tevbe etmiş. Fakat tutturmuş mu tutturamamış mı ne bileceksin ahirette çıkacak meydana. Kimse tevbe mi kabul olduğunu diye iddia demez. Bakarken bu da sayat hadislerim. Eyvah diyor şimdi diyor benim diyor bir de büyük günahlarım daha gösterilmiyor bir de onlar da vardır diyor ben yandım derken ondan sonra Mevla Teala buyuruyor ki hesabın son durumunu gösterin yani hani bilgisayarda var ya eski hesap mesela bir tuşlan öbürüne geçiyor bir de geçiyor ki o küçük günahların her biri ne olmuş küçük bir sevaba dönmüş otomatik dönüşüm halini gösteriyor Ayette diyor ki günahla sevabı çevir. Nasıl dönüştüğünü ona makinede bir dö dönüşüm hesabı gösterir. Bu sefer bu Allah, Allah seviniyor. Ne kadar seviniyor ama uyanıklık yapıyor. Diyor ki ben zünuben Şimdi ya diyor benim başka günahlarım da vardı onları niye burada göremiyorum? Yani küçük günahlar küçük sevaba döndüyse büyük günahlar da büyük sevaba döneceğine kıyas yapıyor. Ve ya, o sıkıntıda kıyas da yapabiliyor. İşte Allah müsaade ediyor. Diyor ki büyük günahları niye göremiyorum? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kıyamet günü olacak şeyi olmuş olarak Mevla ona gösterdiği için hadis-i şerifte bize anlatıyor. Mahşerden kurulmadı Hocam, ve bu olaylar yaşanmadı. E, bir, insan ki, bir insan ki ibadetleriyle filan ilgili meselesinden başka e, kul hakkını dünyadayken hesap edemeden, karşılaşmadan, bitirmeden e, diğer dünyaya göç etti. Allah'la olan hesabında bir sıkıntı yok ama... Kullar, kul hakları ile ilgili sorunu var. Ne olacak? Allah ile hesabında zaten kolaylık da var. Kolaylık var. E, şefaat yok. devreye girebiliyor, rahmet devreye evet, girebiliyor. Bağışlama, ama, af mağfiret devreye girebiliyor. E, o ayrı bir şey. Şimdi o nereden gel geliyorduk, geldik biz buraya? Hayır ha, araştırmanın ayıp şeyinden. Araştırma ha, ayıp araştırmanın şeyinden geliyor. Şimdi bu insan efendim e, allah Teala hesaba çektiğini azaba çeker. Bu ne demek? Sağ elinden alacaksa ona arz eder, gösterir. O Niçin? Değil. Neden? Değil. Durum bu. Ama sen niatinde kurtulduğunu bildiğin için yani senin mahkemede kararın berat çıkmış da ondan sonra al bir de dosyanın içeriğine bak demiş. Sen de magazin gibi bakarsın ya. Ama velâkim mennû el hesâbe helek. Hesapta münakaşa başlarsa. Neden yaptın bunu? Bunun niçindi? O helak oldu diyor. Şimdi bir müminin ayıbını araştıranın Allah kıyamet günü ayıplarını didik didik eder. Bu ne demek? Sen gel buraya bakalım diye onu münakaşaya çeker. Münakaşaya çektiği zaman nedenler, niçinler başladığı zaman senin kurtulma ihtimalin yoktur. Çünkü mutlaka günah kusurun vardır. Onun için ben seçer'e avrate müslüm, müslümanın ayıbını örten. Ya İslam'da had cezası bile var, kadın geldi, zina etti diyor, efendim sağol sen buyuruyor ki, git sen yapmaz. Bak dikkat et, ya nasıl yaptın? ne zaman kimle hele bir anlat ki hiçbir peygambere yakışacak ahlak mı bu sallallahu aleyhi ve sellem Hadi efendimizi bırak herhangi bir peygambere veliye yakışır mı bu ya hemen ne diyor üstür ala nersi üstür kendine kapatma seni ya kapatma seni bir zat yine zina yapmıyor ama gidiyor kadının biri vurma istiyor Vurmanın iyisi evde var diyor götürüyor işte öpüyor öpüyor ama kadın diyor Allah'tan kork diyor ya Allah'tan kork dediği anda belki de beğenmiş etmiş ama tabi orada fren yapabiliyor mesele tabi sahabe-i kiramda da böyle şeyler olmuş ama freni patlamış araba gibi de dümdüz gitmemiş yani duruyor fakat o adam o zat hakkında ayet inmiş bir zat yani O benim, senin beni gibi normal adam da değil bu zat Hazreti Ömer'e gidiyor anlatıyor başıma böyle bir iş geldi kefaretim ne Hazreti Ömer diyor ki ona kendine bu işi ört kapat ya adam dayanamıyor ne olacak benim abi? geliyor Hazreti Ebu e. diyor ki ya ört kapat tamam bırak gitsin konuşma Allah'a tövbe et yani Allah'a tövbe et ne yapacaksın kadından alıp alacaksın Allah'a da tövbe edeceksin bunun başka bir çözümü yok yine duramıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son merci ve vahyin mehbiti olduğu için o orada ört kapat diyemiyor niye ört kapat diyemiyor belki bir kefaret inecek bir bilgi verilecek bunun temizleyicisi budur diyor ki öyle yaptım deyince sen diyor bekle bakalım yani benden haber bekle şimdi devamlı geliyor namazlarda falan böyle bakınıyor diyor beni çağıracak mı edecek mi falan acaba tabi kızdırdık mı gaza ama adam da ahirete kalmasın sahabedeki ahiret imanı şu ki canını vermek bazına recm olunmak içinde olsa ahirete kalmasın diyor böyle bir iman var görür gibi inanmak var o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki ikindi namazıydı onu çağırıyor. Da şaşırıyor ama ne olacağı da belli değil tabi. Sen işin ahirete kaldı azap var bir şey de buyrulabilir. Çünkü Mevla'dan geliyor Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kendinden diyecek olsa hemen der. Niye bekle diyor. Vahide sipariş üzerine her zaman her an gelmiyor. Bazen gecik gecik yani hikmetinden sebep geciktiriliyor. Sen bizimle ikinciyi kıldın mı diyor cemaate Kıldım diyor kit Allah sana afiyet ediyor. Niçin? Çünkü hadis-i kerime geldi bakın salat-ı nehar özül efemine gündüzün iki ucunda sabah akşamı ve gece saatinde yatsıyı vitri efendim beş vakit namazı kastediyor. Kıl. İnnel hasenat bi'd-seyyiat. İyi ameller kötü amelleri giderir. Bakın kötü amellerin iyi amelleri giderdiğine çok az rivayet var. Fakat iyi amellerin kötü amelleri süpürdüğüne dair ayet var fark burada bir daha altını çizelim mi İyi amellerin kötü amellerin iyi amelleri götürdüğüne değer mesela öğlen namazını kıldın namazdan da çıktın bir namerem kadına gözün takıldı veya birkaç kere de tekrar tekrar bir daha bir daha baktın bu bir günahtır ve lakin öğlen namazını bozar mı sevabını götürür mü götürmez ama sen bir kadınla bu muameleyi yaptın nefsine kandın gittin Sonra kendini tövbe edeceksin Allah. Bir daha yapmamak şartı var. Tövbe edeceksin. Tabi helallık hak geçmişse helallık rızasız işte mutlaka şahıs hakkı da giriyor. Bunun dışında ikinciyi kıldın. Yani beş vakit namazdan birini kıldın. Ayet geliyor ki İnnel İyi ameller kötü amelleri siler, süpürürler. Ancak büyük günah ve küçük günah tasnifi burada zuhur ediyor. Şimdi bu küçük günah olduğu için eğer bu zina olsaydı yani burada adamın freni tutmasaydı da zina yapsaydı... Evet. ...bu ikindi namazıyla bu zina kefaret olur muydu? Olmazdı. Çünkü neden? Zina e, bakmaya göre, tutmaya göre yani el teması ve göz temasına göre zina... ...kebair, büyükler sınıfındandır. Bunlar küçükler sınıfındandır. E, bu hususta ayet var mı? Var. Estağfirullah Necim suresinde... ...vellezînejderibûne kebairel ismü vel fevâhişe günahın büyüklerinden ve fuş yani zina gibi livata gibi e, suçlardan sakınırlar illenlemem ancak e, bakmak gibi tutmak gibi bazı günahlardan sakınamayabilirler sakınmalıdırlar ama sakınamayabilirler benim dostlarım diyor mağfire. Rabbin mağfireti çok geniştir işte namazlarla oruçlarla cumalarla umrelerle haçlarla silip süpürme mekanizmasını işletiyor işte güzel ameller kötülükleri giderirler Sırrı tecelledir. Aslında de. galiba cennet ekmek Daha kolay, cehennem ekmek daha zor. Yok öyle de değil. Ama şimdi Onu demiyoruz. Yani Bildiğimiz her şeyi de söylemiyoruz. Esasen de dünyada çektiklerimle de Temizlikler var. Ahirette de Müslümanın İşi kalmaz inşallah. Ahirette azap Yoktur diye de hadis-i şerifler var. Okuyorum on sohbetleri. Ama şimdi burası genel olduğu için Benim sohbetlere yine biraz daha Yakın olanlar dinlediği için Buralarda genel müjdeleri vermek de çok işimize gelmez. Neden? Ondan sonra e, ne yapayım? Ben üç namaz kılmasam daha etti bir şekilde hastalıktan, ustalıktan, sıkıntıdan kurtarıyorsam, zaten hepimiz aynı yere gideceğiz. Senin canın çıkıyor Hayır, namaz ben. kılana kadar ben böyle <gülüyor> abdestsiz, kuşsuz, dümdüz cennete gideceğim gibi de bir mantık Çıkmış. yerleşirse, bu da hadis-i şeriflerin, e, rivayetlerin e, hikmetine muhaliftir. Çünkü efendim son selam, "Şe işte, kelime-i şehadet okuyan iman eden cennete girdi." buyurunca evet. sahabeden biri "Müjdeleyelim mi bunu insanlara?" Efelani beşirü bin Müjdelemeyelim mi falan. Hatta ayağa kalkıyor çıkacak. Medine'ye ilan edecek falan. Buyuruyor la müjdeleme. Tabi ondan sonra ölmeden evvel bende bir emanet kaldı. Ölmeden bu hadisi rivayet edeyim diyerek sahabe mutlaka ilim emanetini gizlememek adına vasiyetlerinde son nefeslerinde ekseri bazıları hadis rivayetiyle ölmüşler. Yani zikir edeceğine ilimle ölmüş. Çünkü ben ne dedim deminden beri bu meclisteki ayet ve hadisleri dinlemek şu anda Kur'an tilavetinden de üstün, zikirden de üstün nafile namazdan. Hatta yatsının farzı bile geçmiyor. Bizim program 12'de bitse 12'den sonra kılın. İlim telhafisi olmayan bir şey. İ i̇limle istigal edecek. Onun için sahabe e Ebu Şeybetel Hudri Hazretleri, Ebu Ayübel ile gelenlerden tam surun dibinde yatıyor. Efendim Toklu Baba haziresinde Hazreti Fatih o zata vermiş orayı. E orada bayağı birkaç sahabe daha var. Hamid elen Sari Ahmet elen. O şey dediğim o işte. O resimleri niye koydum diyorum. Fesbuğa bilmem ne. Hı. Bak İstanbul'da nereler var. Gidiyorsunuz mu bu sahabe-i ziyaret dediğim yerler. Orası tam surun içi. Hatta hadis-i şerif var yani. elen Sari o hadisi de kazanmak için İstanbul'a geldiğini naklediyor. İstanbul surlarının dibinde salih bir zat defnedilecek. O hadisten sebep ben o olmak istiyorum diye de. Ebu Ayüben Hasan'ın bir vaati var ama tabii o zaten salihlerin salihidir. Ama biraz sura uzak. İstanbul surlarının dibinde denen Ebu Şeybe olması bana ağır geliyor. Ebu el Hudri'nin kardeşidir. Bu Ebu Şeybe Hazretleri o zaman tabi'in tabakasıyla 18-20 civanım delikanlı tabi'inle gelmiş. Sahabe az. Sahabe az onun da sahabe olduğunu bilmiyorlar. Yani yanında savaşanlar o orada şehit düşüyor. Bakın yaralar bereler içinde vefat edecek gencin birini görüyor Müslümanlardan. Tabi sahabeyi gördüğü için o da tabir oluyor. Ona diyor ki gel diyor. Geliyor. Diyor ki ben diyor Resulullah'ın hesabındanım diyor. O genç onu tanımıyor yani meşhur biri değil. Ben Resulullah'ı görenlerdenim diyor. Ben vefat ediyorum burada diyor. Yani şehit olacağım diyor. İstanbul'da hadis rivat edilmesi meselesi. Bakın İstanbul'da sahabeden biri hadis rivat ederek vefat etmiştir. Tabi Ebayübel Ensari'nin de var ama o kağıthane tarafında çadırlarda kalıyorlardı. Bu hepten surun dibine kadar giren harbedenlerden. Belki Ebayübel Ensari ile de birlikteki şeyde gelmemiş olabilir çünkü çok seferler düzenlendi. Diyor ki ben bir hadis duydum Resulullah'tan emanet bende gitmesin diyor. Bakın şu ilmin hadis rivayetinin. Şurada okuduğumuz hadis-i şerifleri tebliğin ve bunları ulaştırmanın ehemmiyet ve manasını düşünün ki o sahabi yüce sahabi ben ölüyorum son sözü la ilahe illallah olan cennete girdi hadislerine göre falan ya bir Allah diyeyim la ilahe illallah diyeyim de ölüyorum diyecek yerde o emaneti o güne kadar saklamış insanlar da güvenmesin diye müjdeyi vermemiş ama öleceğini anlayınca da emanet bende gitmesin ilim emanetidir diye gencin çağırıyor. Bunu e, İbni Abdülber bile zannediyorum büyük bir e, Endülüs alimlerinden e, istihar kitapta yazıyor yani kaynağı kuvvetli. Gel diyor ve ben diyor sana bir hadis-i edeyim vefat ediyorum şu anda diyor. Diyor ki, ben Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olduğuna tabi başka dinlerdeyse bırakacak İslam'a girmek şartıyla bu. İslam'a girenin konuşacağı laf bu. Yoksa ben kendi dinimde kalayım. Muhammed de peygamberdir diyeyim ama bana bağlamaz. Bu manada değil bu hadis. Kelime-i şahadeti söylerken Allah'ın Resulü ise ona uymam lazım yani uyuyorum demekte. Bu sözü söyleyen kişi hangi ameli ve hangi günahla Allah'a giderse gitsin. Bakın hiçbir şartsız şurtsuz cennete girer. Ben, ben Resulullah'tan işittim diyor şimdi şehit ölüyorum diyor. Tabi ilim rivayet edersen de yine son sözün kelime-i şahadet olur. Niçin? Hadisin içinde de kelime-i şahadet geçtiği için. Mesele, mesele işi başından tutmak. Eğer sen hayr insanlara faydalı olan insanların en hayırlısıdır düsturunu biliyorsan, men la la yurham acımayan acınmaz. Sel gibi cehenneme gidiyor millet. Giderse gitsin cehennemin dibine kadar yolu var. Bana ne kendimi kurtarayım deniyorsan. Acımayan acınmaz. Yarhamu mevlad yarham, hem kum mevzise var. Yerdekiler acın, gökteki melekler de size acısın dua etsinler. Sen de günahkarsın. Melekler de sana istiğfar edecek. E şimdi bu hadisleri bilen bir insan için ümmete hizmet. Halka hizmet. Halkın kurtuluşu için son nefesinde bile halkı ön plana çıkartmak. Bu hadis bu müjde benle gelmesin. Bunu sen duy. Ey delikanlı ben sahabedenim. Deyip de vefat edebilme şuuru. Nerede sahabedeki insanlığı kurtarma şuuru? Nerede? E ya, ne yani mal kayboldu. Niye? E kayboluyor şimdi kültür... E, bu tek sorumlu sayalı insanların <gülüyor> teknolojinin gelişmesi insanların savrulması değildir. Razı. Efendim madde, bir ilahi, madde, madde. Ilahi bir kader yok mu? İlahi bir kaderden de... Tabii, yani insanlar peygamberimiz ve sahabeler... İlahi kader var ama de, iradeyi de cüziye var. Yani insanlar iradelerini materyal üzerinde kullanıyorlar. Madde üzerinde kullanıyorlar. İnsanlar menfaat üzere kilitlenmiş durumdalar. Karım zararım, karım zararım. Çünkü hocam, yani sen ümmetin kurtuluşu için kendini yakabilmen lazım icabında tamam ya o idealize ettiğimiz dönemde borsa yoktu bu kadar finans yoktu bu kadar iletişim aracı yoktu bu kadar ticaret hacmi yoktu bu kadar çatışma yoktu daha çatışma vardı canım çatışma yani, da, da kanlıydı çatışmasını bayağı çatışmasını yani. daha belki küçüktü daha masumdu belki biraz daha ilahi kaderden kastım o bu kadar gelişen şeyin karşısında ama onlar Resulullah'ın sohbetini dinlemişler şimdi, bu insanlar dinlememişler ne işte hatırladım. onun için şimdi o sohbet şeyi geldikçe Tabii Resulullah Efendimizin nuru uzaklaştıkça süre olarak da zaman ilerledikçe nuru nübüvvet uzaklaştıkça millet dinden teberrüt ediyor. Yani merkezden uzaklaşıyor. E, soğukluk artıyor. Güneş yukarı doğru çekildikçe kış geliyor. Mevsim itibariyle de. İşte ilahi kader değil derken kastım? İlahi kaderdir ama sana da irade-i verilmiş. Efendim? Ya yani O irade-i bir sahabe kadar olmamızı... Sahabe mümkün? kadar olamayız. Olamaz, olamayız. Tam sahabe yani, kadar olamayız, olamayız da. da Müslümanın... Cehennemden kurtarmak için adam kendisini feda ediyor. Sen de Müslüman'ı cehenneme yollamak için bir türlü entrika yapıyorsun. O kadar da kötü mü olman lazım? Yani senin de anlattığını anladın ve hak veriyorum. O ruhu, o ihlası, o muhabbeti bulamayız. Ama bu kadar da canavar ve gaddar olamayız. Biz bir şeyler ilave yapmışız yani. Kaderin üzerine iradeyi i cüziyemizi kötüye kullanmışız. O gözden düşsün, bu iktidardan düşsün, bunun itibarı azalsın, ben yükseleyim, benim menfaatım şuradan getireyim götürüm fazla olsun diyerekten insanları, Müslümanları bırak. Bu büyük bir kul hakkıdır, gavura bile yapılmaz. Adam ateist olabilir, adam solcu olabilir, adam komünist olabilir. Yani Allah ona vermiş özgürlüğü, adam Allah'a inkar ediyor, Allah ona rızık gönderiyor. Allah inkar etme özgürlüğünde. Dileyen Müslüman olsun, dileyen kafir olsun. Ama kafir olsun da sonunda da cennetlik olsun demiyor. İnne adet ne ali zalimine ne ara? Sonunun da ateş olduğunu bildirsin, hazır olsun. O... Kafirden de razıyım anlamında demiyor onu. Ama diyor ki ben sana hakkı hakikati beyan ettim. İstediğin yolu tercih etme imkanını iradeci de sana ver. Ben yaratıcıyım ama senin istediğini sana yaratıyorum. Sana zorla bir şey dayatmıyorum. Müslüman olarak senin hakkına giremezsin diyor. Ya gavur bile olsa kul haklarında, insan haklarında, mahremiyetinde, tecessüsünde, ayıp araştırma meselesinde, adamın özel hayatına müdahalede kafire de yapamazsın. Kafire zaten kafirden cevap da geçmez. Müslüman aralarında sevap mevap mahşerde bölüşme değiş tokuşları var. Yani adamın günahını aldın adama ne ödeyeceğim? Sevabından ödeyeceğim. çünkü orada para geçmiyor. Para geçmiyorsa mesela bakın geçen derste ben çok sohbette tabii daha önümde kitaplar da oluyor. Burada şimdi önümüzde kitabı almıyoruz siz çünkü diyorsunuz reyting bozulur hoca de akış olsun <gülüyor> bakış bakış olmasın. Ben de bakamıyorum. ve baksam sana neler çıkartacağım o dersler. E Cüppelahmethoca.tv'de her perşembe 8'de canlı veriliyor. Aynı buradaki gibi canlı internet canlı veriliyor ve bu sohbete sonra hemen atılıyor. O saatte dinleyemeyebilir. Çünkü velahmethoca.tv'den o sohbette 2 saat konuştuk dün. 2 saat e, 20 dakika. Neler neler neler. Ne ilimler geçiyor. Daha evvelki haftanın sohbetindeydi bu. Bir gıybete karşılık 700 makbul namaz gidecek diyor. Hadi bakalım. Şimdi İmam Kuşeyri'nin İmam Kuşeyri'nin eserlerinden birinde İmam Hadimi Hazretlerini hak ediyor. Hocam. 1 gıybete ama adama işte şöyle bir bir, bir kolaylık söyleyeyim şimdi ama kolaylıkla söylemeye gelmiyor bu millete ama. Bir saniye ben 700 bölü 5 yaptım 140 Bak sen namazı... yine gitti materyalist kafayla çabuk mubarek <gülüyor> adam ya. 140 günün namazı demektir hocam bu adam 5 vakit o da çok makbul bir namaz kılar. Ama onu da o gıybetle aleyhine konuşaraktan kime gammazladın kimi onun aleyhine çevirdin onu seven adamı ona döndürdün dünyayı karıştırdın. 140 günlük namaz az bile. Evet. Şimdi sen namazlarını Yılınca kılıyorsun, şey. kılıyorsun. Hacı efendi, hoca efendi. Ama fitne çıkarıyorsun. İfsat yapıyor. El fitnetü naimetün. Fitne uykudadır. Le anellâhü melel O adam böyle bir şey duymamış, bilmemiş, bilmemiş. O adam ona iyilik yapıyor. Ve araları iyi. Veya ticaretleri var. Veya başka, e, efendim, herkesin geçindiği konular var. Ailelerin e, yürüdüğü düzenler var. Sen bir lafı oraya taşımaktan bu dedikodu. Aleyhine o adamın onu fitnelemekle, fit derler bizde, de, fitlemekle orada bir şey uyandırdı. O uyandırdığın karkaşan neticesinde o adam ona bindirdi, oradan onu aşağı indirdi derken kaç tane çoluk çocuk, kimi işsiz kaldı, kimi efendim sürüldü, kiminin zararı, ziyanı, haddini açtı, nice aileler, yuvalar yıkıldı, bir karı kocanın boşanması, birinin gıybetiyle, dedikodusuyla, laf taşımasıyla, yalan yanlış istihbaratıyla olursa, kolay bir şey mi bu şimdi bak fitne uykudadır uyandıranı Allah lanet eylesin. sen orada düzeltmeci olacaksın yalan bile caiz ben böyle bir şey duydum ya bu adam böyle bir şeyler benim aleyhime konuşuyor yok ya ben senin hep neyine ne duydum ben aleyhine duymadım ne olur böyle desen bir de üstüne sen daha ne duydun hele bir de beni dinle uydur uydur kaydır bunu Allah affetme. bu kul hakkı Peki şimdi sen... onun için Müslüman'ın ay bunu örteni Allah kıyamet günahitlerini örtecek yani İslam'da şu yok İslam'da hat cezası var. Niçin var? Toplumda suçu caydırıcı olmak için. Hı hı. Toplumda suçu caydırmak için rejim bile var. Çünkü neden? Bir tane olur ama zina ebedi olmaz. Millet öyle bir korkar ki zinadan korunur diye. Caydırıcı ceza. Şimdi bu yeni hukuk sistemlerinde cezalar caydırıcı değil, keşfik edici. Adam şimdi hesap yapıyor. Belinden yukarı atarsam kaç sene, belden aşağı kaç sene. Ben çünkü çok yattım bunlarla. Her sınıf insandan yattığım için... ...hapishaneciyim yani o işleri biliyorum. Şilik adam geliyor... ...kışın geliyormuşlar yazın çıkıy kış çıkıyormuşlar. Doğalgaz parası vermemek için. O zaman soba zamanıydı. Neden? Hesap yapıyor? Ayağına sıkarım. Zaten oradan 5-10 bin lira para alıyor... ...sıktığının kimin tetikçisi ise. Oradan da giderim 3-4 ayda o hesaplı. Ya adam... ben de ocakta aldılar onu da ocakta alır. İşte Mart'ta çıktı Nisan'da çıktı. Baharın çıkıyor. Şimdi sen böyle ceza verirsen... ...bu adam bunu her sene yapar... ...ama İslam'ın ruhunda ne var... ...insanlara azap etmek yok... ...tazip değil... ...cezanın mahiyeti tazip değil... ...ama bir kişiye tazip olacaksa da... ...suçu durdurmak... ...ve toplumu düzeltmek... ...e sen şimdi işte, hırsızın kolunun kesilmesini bahsedip duruyorlar, ...oradan... ...nice canlar gidiyor... ...geliyor hırsızlıkla kalmıyor ki... ...bir bileziği alacağım diye geliyor... ...karı koca birisi uyanıyor... ...uyanınca ikisini de kesiyor e çünkü mahreme girmek saldırı var yani çalayım der. E zaten sokakta duran bir şey çalarsan da elini kesmiyor ki bak dikkat et İslam'ın millete diyor uuu İslam öcü ne öcü kolunu kesiyor sokakta gör, gördüğünüz simit çalan kolunu mu kesiyor onun Peki. miktarı var şartı var şurtu var korunmuştu var şimdi İslam'ın ceza hukukunda bile ayıp araştırmak yok bak ayıp araştırmak diye bir sistem yok bu zina mı ediyor bu rivata mı yapıyor? Bu eşcinsel mi? Bu bilmem ne mi? Bunu araştırma diye bir kurum yok İslam'da. Haram bu, haram, yasak. Böyle bir kurum yok ya. Hazreti Ömer çıktı gitti ya. Estağfurullah, Allah fesin dedi, evi terk etti ya. Bana ne dedi adamın evinden. İslam bu, İslam'ı doğru anlamak. Ama bir ceza, şah, e, suç şahitlerle belirlenir. Toplumu bozacak suiye misal teşkil eder. Kötü örnek olur. O zaman Allah'ın indirdiği cezalar var tabi onları da tatbik eder. Ama ne kadar tatbik olmuş? 10 sene, 20 sene bir tane recim olmuş veya iki tane. Bir o kadın hakkında var bir de maiz radıyallahu hakkında var. Ama kadın dördüncü kere kendi geliyor. Şahit yok bir şey yok. Resulullah Efendimiz şahit getir demiyor, şahit bulun demiyor. Ya ört diyor be kadın git diyor. Üç kere gidiyor böyle. Dördüncü geliyor. Karnındaki çocuk diyor. Şahit yapıyor. Çocuk o zinaat. Git doğru da gel. Gidiyor doğruya geliyor. Git emzir de gel. Çocuğun süt hakkı var iki sene. Bak ne kadar ne yapsın? Ama Allah'ın da emri var burada. ...on zamanda... ...kadını rejim edilirken... ...bir tane sahabi ona taş atarken... ...ne yapıyor? Allah lanet etsin sana nasıl zina yaptın diye... ...kaçırıyor ağzından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona... ...kasab ediyor. <gülüyor> lanet okuma kadına. Bu nasıl bir tevbe etmiş ki... ...kimse suçunu bilmezken... ...beni temizle diye ahiret için gelmiş gitmiş... ...dört keredir caydırıyorum onu yine caymıyor ya. Halbuki tevbe et kadın... ...tamam diyorum ama... İslam hukukuna göre beni zor duruma koydu. Öyle bir tövbe etmiş ki ne ve alael el ve Medine halkına dağıtılsa bunun tevbesi hepinize yeter. Ve yani o kadın zaniye diye denmez, melune denmez. O kadın cennetlik olduğu sabit kimince şimdi hangi evliya bile ölse ehli sünnete göre kimsenin cennetlik olduğuna yemin edemeyiz. Bak o kadınınkine yemin ederiz hadiste geçtiği için. Nasıl mesele var. Ama örtmek var, kapatmak var. Mevzuyu geçmek yok. Peki. Ay Şimdi Müslümanların ayıbına vakıf olabiliriz. Örtersek Allah bizim büyük ay bütün ayıplarımızı örtecek. Ben setara Müslüman setar Allah uğratıyorum. Müslümanı örtenin Allah ayıplarını örtecek. Bizim ayıplarımız örtülmeye muhtaç değil mi? Hele ki yarın ahirette açılmaması bizi ne kadar memnun edecektir. Dost düşman huzurunda rezil olmamamız. Vemen keşe ve Müslüman bir Müslümanın avretini, ayıp konusunu... ...açarsa... ...keşef Allah'a uğratı ...kıyamet günü Allah'ta onun ayıplarını açacak... ...ve hatta bir hadis de diyor ki... ...ahirete de bırakmayacak... ...ahirete de bırakmayacak... Allahu Teala onu evinin içinde de olsa... ...kimsenin görmediği yerde de olsa... ...rezil edeceğini söz veriyor... ...ölmeden rezil edecek... ...ölmeden rüşvay edecek... ...bunun bende bir takım şahitleri ve misalleri... ...yaşanmış olarak... ...yani insanlardan toplumdan örnekleri... ...bende mevcuttur... ...isim vermeden bir tanesini almasınız... Yani adam, bir adamın avreti hakkında konuşuyor, adamın kızının avreti çıkıyor. Ve adam da pişmiş kelle gibi sırıtaraktan, yani ya ben bunu yaptım başkaları hakkında böyle ileri geri konuştum, bildik bilmedik yazdım çizdim ee, diyecek yere bir muhasebeyi nefis yapacak yere yine diyor ki ne var diyor barda pavyonunda diyor erkeklerden oturabilir, bunda da bir şey yok diyor. Ha tabii bu normal vatandaşa bir şey yok da, sen İslami bir e, konumdaysan, o zaman baya bir şey var yani o zaman da insana derler ki bunu da normal görüyorsan bu biraz avretten tamam. günahtan öte geçti. Tamam. Çünkü normal görmemek lazım Allah ştahsin, kimse kimsenin e, çoluğuna çocuğuna sahip olamaz. Ben de kendi çocuğuma istediğimi yaptım. Hidayet Allah'tandır ve kimse çocuğundan mesul değildir kaidesini demin ayet olarak okudum size. Ama mesele şudur ki bir insan bir Müslümanın avreti hakkında konuştuğu zaman evinin ortasında da olsa Allah onu açacak. Bunu kimine erken çıkar, kimine geç çıkar. Velakin Allah rızası için zerre kadar Müslümanımız diyor saysa. Hele namaz kılanlar, hele oruç tutanlar kesinlikle ben muvazzafım, görevliyim, görevim icabı bilmem kurumun haliyle faatları. Allah için böyle şeyleri uydurmasınlar. Ancak ne dedimse hakikaten kanuna suç olan yani insanları almak, satmak, pazarlamak ve efendim uyuşturucu alıştırmak hakiki bir suç ve cürüm, bir çete, bir tespit. İhbar var. Tabii ki bu istihbarat yapılacak. Vatan hainliği, teröristlik, eşkıyalık, birini öldürmek, suikast teşebbüsleri. E bunları da önceden e, bilmezsen de önleyemezse. Peki. Bu, İslam'da bu var. Ama şimdi bunlar nedir efendim? Peki. Çoğu suç değil. Magazin değil mi? Peki efendim. Çoğu magazin Hocam, ama ahirete göre magazin değil. Bir araya gidelim. E, son aramız olsun bu. Son aramızdan sonra da birkaç. Sonunu belli et de bana ben de ona göre... Ee, sonu belli ettik 12 gibi çıkacağız son 5 beş... göre son birkaç dakikamız kısa bir araya gidelim <gülüyor> Seyirciler, aranın ardından artık yavaş yavaş vedalaşalım kısa ve son aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız son 5-10 dakikamız hocam çok kısa bir soru sonrasında e, Cübbeli Ahmet hocadan kısa bir Kur'an-ı Kerim dinletisi de alacağız onu sona saklıyoruz son sorum şu eee Şimdi, cenaze çıkan evde bu bir Anadolu töresidir. Ee, i̇nsanlar gelir ve insanlara yemek ikram edilir. Ee, bu yemek ikramı doğru mudur? Ee, yoksa hani insanların evlerine zaten yakınları bir yemek getiriyor. Bu yemek mi paylaşmak ama böyle olmuyor genelde insanlar. Yemek yaptırıp yemek yapıp... Evet o, yemek o uygundur. Doğru. Cenaze evinin kendisinin yemek yapması... Yani cenaze evinin yemeğinden yemek mekruhtur. Fıkıhlar geçiyor. E şimdi kendisi için yapabilir. Yani kendi ha, gelin, aile efrani... Gelene gidene diye yap, yapması... Şimdi oradan yemek mekruhsa... Yapmaktır. Bunu da yapması mekru olur. Neden? E, üç gün biliyorsunuz İslamiyet'te... E, evet. Bir kişinin bir kişiye yaz tutması fevka felad 3 günden fazla caiz helal değil hmm. yası 3 günden sonraya geçirmek helal değil 7'si var 40'ı var, yedisi var. Kırkı okuma dua onlar da örftür yani onlar da ayette hadiste 7'si 40'ı hmm. diye rivayet yok ama e, işte burnunun düşmesi yok çürümeye başlaması gibi bazı şeyler e, yani örfe göre bilinmiş o tespitlere göre o günlerde dualar yapılır yap, dua her gün yap ama e, yas yok yas 3 gündür hmm. Ancak kadın kocası ölürse işte biliyorsunuz dört ay on gün evde duruyor. Ve yani kadınınki dört ay on gün vefat hiddetinde. Vefat Ama şey, diğer ölü de, ölü de genel manada üç <gülüyor> gündür. Bu üç günde de efendim ev, ölü evinden yemek yenmesi mekru olduğu için. Çünkü onların hüznü var, kederi var. Onları yemek teklifi yani yemeye zorlamak, yemek yapmaya zorlamak bir de çok kalabalık gelin. Bazı cenazeler 500 kişi 1000 kişi geleni gideni var. Tabii. Bunun olacak e, durumu yok. İslamiyet bunu genel manada mekruh görmüştür. Yani öyle evinden yemek yemesi yok. Ne olacak? Komşuları vesaire ona zaten hatta mesela e, komşum diyor Ermeni vefat etmiş ona ben yemek götürebilirim. Tabii götürebilir. Yani ayine katılmak başka bir şey, dini e, doktrin başka bir şey ama komşuluk hakkından dolayı yemek götürmek, taziyeye gitmek, onu teselli etmek gibi şeyler İslam hukukunda komşuluk hakkı. Dolayısıyla onu e, Yahudi komşusu vardı efendim sallallahu aleyhi ve sellem yani böyle bu komşuluk haklarına rahat önemli. Bundan dolayı komşusuna yemek götürecek, o etraf komşular veyahut akrabalar getirecek ki o ölü yani evi ne, ne yapmasın? yemek yapmaz durum mecburiyetinde kalmaz hem ama tabii bu örf kültürü yaşatılsa çıkıyorlar herkes rahat eder ama tabi şu anda insanlar bilirse ki bu gelen giden artık bir şey getirmez örf adet kalbi olmuş o da evde 3 gün aç durup da ölecek hali yok o zaman da mekruh diye de açlıktan ölmekte haram yani yani o zaman yemek yapsın ama tabi millet bunu bilsin yaptırmaya zorlamasın Ölen arkasından Kur'an-ı Kerim okumak? Kur'an-ı Kerim okumanın çok sevabı var ikrao ala mevkakum yasin Ölülerinize Yasin okuyun hadis-i şerif var. Şimdi bunu bazıları yine senin o e, adlanı Adlan, verme dediklerin onlar e, ölürken ölmeden evvel ölecek adama okuyun diye mana veriyorlar buraya. Bu mana batıldır. Çünkü meftah kelimesi Arapçada ölecek adama denmez. O zaman hepimiz mevtayız çünkü hepimiz öleceğiz. <gülüyor> Arapçada meyyitin cemidir ölü demektir. Dolayısıyla ayette başka hadiste başka işine göre mana verilmez. Ölmüş adama Yasin okuyun diyor. Hadis-i şerif bu kaynaklarda var. İmam Suyuti'nin bu hususta kitaplarda be, beyanatı var. Peki. Sevaplar ulaşıyor. Ehli sünnete göre. Ehli bidata göre ehli sünnet dışı 72 fırkada bazı fırkalar sevap ulaşmaz diyorlar. Peki. Ama şöyle... bize göre sevap ulaşıyor. Biz şöyle yapalım ee, sizden rica edelim bizi kırmazsanız hem ölmüşlerimizin e, ruhuna hem de bir program finali için bizler için kısacık da olsa Kur'an-ı Kerim okursanız sizin ağzınızdan dinlemek isteriz İnşallah buyurun biraz öksürük Gıcık tuttu ben ama inşallah okuruz Hı. Beğensinler diye okumadığımız için gıcıkta da olsak <gülüyor> Fark etmez yani <gülüyor> Allah rızası <gülüyor> okuyacaksak Madem gıcık ne olursa olsun Buyurun Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وَجِيَأَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانِ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق ثقه أحد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 Kod Allahu alazim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ağzınıza sağlık hocam. Amin Allah razı olsun. Teşekkür ederiz Allah razı olsun. bunu bir daha çıkarsanız bunun manalarını ver, Verdir bana unutma da. Ee, Okunan aşırıdan ne anladık yani şimdi? Tam onu soracağım. Ee, i̇ki dakikan var iki dakika sağırsa. Yani. İki dakikanız Anladım yani e, uzun tafsilat olmakla beraber yeryüzü paramparça olduğu zaman yani kıyamet koparken e, Rabbinin tecellisi ve azap emri ve melekler saf saf indiği zaman yani mahşer alanını ablukaya aldıkları zaman bunun hepsinde detay var. Saatlerce anlatılabilir. E, cehennem bağlarla getirildiği zaman. Cehennem melekler çekecekler. Cehennem nakledildiği pota gibi. Ama nasıl bir şey? 70 bin melek. 70 bin yuları var. Her bir yulardan 70 bin melek diye hadis-i şeriflerde geçiyor. 4 milyar dokuz yüz küsur melek. Bir meleğin gücüyle göğü yere kaldıracak, indirecek kadar. O kadar melek çekiyor. O melek mahşeri halkına doğru melekler cehennemi getirirken, cehennemin gürlemesi duyulduğunda, üzerlerine geldiği, görüldüğünde insan anlayacak. Ey ben ne yaptım? O gün anlayacak ama ey insan diyor bugün anlamanın sana ne faydası var? Diyecek keşke dünyadayken ahiret hayatım için hazırlık yapsaydım, yatırım yapsaydım. İşte bu dinlemeler yatırım. Bununla amel etse yatırım. Namaz abdest yatırım. İşte hayır hasenat yatırım. İşte o zaman yani şimdiden yarın keşke diyeceğimize bir daha bu dünyaya dönmekte yok. Ahireti şimdiden hazırlayalım. Burada kaç sene belli değil. Orası sonsuz olacağına inandıysak İnanana konuşuyoruz. İnandıysak ebedi hayat için ebedi malzeme lazım. Peki hocam. Çok teşekkürler. Ayaklarınız, ağzınız asla. Estağfurullah, sorun. Allah size razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olunuz efendim. Kapatıyoruz Haber Türk Özel'i. Cüzzel Ahmet Köce'yi ağırladık. Ee, sizin sorularınızı elimizden geldiği vaktimiz mi peçe sormaya çalıştık. Ee, zaman zaman yine hocamız bizi kırmazsa ağırlayacağız. Ağırlamaya devam edeceğiz. O, o zamanlarla da, da... Zaman. Cübbel Ahmet özel yapacağız. E yani yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya da ben seni konuk edeceğim arasına. <gülüyor> Sağ olun. Teşekkür ederim. Şöyle İyi akşamlar efendim. Hoşçakalın.